Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve selleme ve bareke ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Amma Ba'd 10 Mart 2009 Salı İnşallah bugün Umdetül Fıkıh yani Fıkıh kita derslerimizin Fıkıh dersimizin ilk dersi olacak Allah'ın izniyle Tabi yine buna da bir ön mukaddime yapalım Cisas'ta yaptığımız gibi bir şeyler anlatalım. Öyle konuya geçelim inşallah. Değil mi? 10 Mart 2009 Salı bugün. Evet, evet ilk dersimiz Umdetül Fıkıh dersinin birinci dersi. Şimdi önce okutacağımız kitabı bir kısaca tanıtalım. Okutacağımız kitap inşallah Umdetül Fıkıh kitabı. Kitabın ismi Umdetül Fıkıh. Bu kitabı yazan e, bu kitabı yazan muvaff, e, muvaffakı din muvaffakı Ebi Muhammed, Abdülla İbni Ahmet, İbni Kudametil Magdisi rahimu Allah. 541'de, 541'de vefat ediyor. Yani İbni Teymiye'den daha önce. 541'de vefat ediyor. Kendisi Hanbeli alimlerinden büyük bir alimdir. Akide'de de Seleftir. Ve onun e, Lum'atul İtikad diye bir muhtasar. Hatta Uluv ile alakalı, Allah'ın Uluv ile alakalı da muhtasar bir kitabı var genellum atletika adı altında belki Allah nasip eder 19 belli olmaz. Bu da akidetil vasiye gibi bir kitaptır yani. Şeref akidesini anlatıyor. Kendisi şeref alimlerimizdendir. Eee ve kendisinin asıl e, takassus ettiği alan, kendisinin asıl takhassus ettiği alan şeydir. E, fıkıhtır. E, bu kendi fıkı yani fıkıhla alakalı yazdığı kitaplardan bir tanesi bu elimizdeki kitap umdetül fıkhı. bu muhtasar bir kitap. Birazdan geleceği üzere biz bunu şey yapacağız. Eee anlatacağız. Bu alim hakkında mesela ilim ilmihalli kişilerin mesela sözlerinden birkaç tanesini nakledelim. Mesela Ebamer İbni Salah diyor ki: "Ma ra'aytu misle'ş-Şeyh Muvaffak. Ben Şeyh Muvaffak mis gibisini görmedim." diyor. Şeyh Muhammed fakihliğini görmedim. İbn Teymiyye diyor ki mesela, "Maddahara Şam'a ba'da el-Evza'i efkehu min eş-Şeyh el-Muvaffak." Şeyh Muvaffak, Evza'dan sonra Şam'a Şeyh Muvaffak'tan daha fakih birisi girmemiştir diyor. Bu, bunun için. Ya okuduk ya İbn işte Muvaffakuddin e, Ebi Muhammed İbn Abdullah es Evet. Yine e, İmam Munzir onun için diyor ki "El-Fakihul o fakihdir, imamdır." Dimeş'te hadistir. Eftâ ve cerres fetva vermiştir, okutmuştur. Sannefe fil fıkh, fıkıhta tasnifleri vardır. Ve gayrihi diğer Musannefat, Muhtasara, Mutavvale Yine büyük, küçük Bir sürü telifleri vardır. İmam Zeheb yine onun için diyor ki Ahadul e'immetil alam Büyük imamlarınlardan bir tanesidir. Sahibul tasanif birçok Tasnifleri vardır. İbni Kesir onun için diyor ki Şeyhul İslam, Şeyhul İslam'dır. İmam imamun, imamdır, alimun, alimdir. Diyor ki, kendi zamanında, lem yekun fi asrihi ve la kable dehrihi bi müddet efkah minh. Yani kendisinden, kendi asrında ve ondan önceki bir müddet asırda onun gibi fakih görülmemiştir. Kendi asrında ve ondan ona yakın bir döneme kadar yine. Ona yakın bir dönem içerisinde ondan daha fakir birisi görülmemişti. Şimdi bu kitap yine e, Suud'da okutulan kitaplardan biliyor musun? Suud mezhep olarak e, ülke olarak resmi mezhebi Hanbeli mezhebi. Ve orada Hanbeli fıkıh okutulur. Sadece birkaç tane ben mesela ben çok uğraştım e, şey bulmak için. Hanife fıkıhı bulamadım Hanife fıkıhı okutacak. E, sonra işte Şafi fıkıhı da tabii okutacak aradım. En son işte Yemenli bir tane meşayık vardı benim esulttan gelmeme 2 3 ay kala zaten onda yakaldım. O Fıkhu'ya 2 3 ayda da Şafii Fıkhu'da 2 3 ayda da ne okuyacaksın ki? E, o yüzden eee Hanbeli fıkı okuduk. Ama elhamdülillah. Eee Hanbeli fıkı zaten büyük bir fıkı. Yani büyük bir ekoldür Hanbelilik zaten. Eee ve Hanbeli fıkı okuturken de işte bu akidedeki gibi muhtasarlardan başlarlar. İşte ya Umdetül Fıkıh okuturlar ki işte bizim okutacağımız ya da Zadül Mustakna okuturlar. Vesaire bu tip kitaplar okuturlar. Yine bu Umdetül Fıkıh'ı ezberletirler. Yani bu kitap kaç sayfa? Şimdi benim elimdeki nusra. Benim elimdeki nusra. Kaç sayfa? İşte tahkikli haliyle 144 sayfa. Halbuki bu kitabın aslı 60-70 sayfa bir şey. Tamam Bunu okuturlar. Bunu, bunu ezberletirler. Ee, ben bunu Şeyh Abdülhalik'te okudum. Şeyh Abdülhalik fıkıhta, fıkıhta benim en çok faydalandığım Meşahilerden. Bizim 18 kişilik bir ders halkamız vardı. Sabah namazından sonra. Bu 18 kişiye has. Başka kimse alınmıyor halkaya zaten. Onda biz e, bu kitabın büyük bir kısmını okuduk. Elhamdülillah. E, yine ben bunu Muhammed Muhtar Şankiti'nin ders halkasında haftada bir gün katılmak suretiyle bir kısmını Muhammed Muhtar Şankiti'de okudum bu kitabın. Bu kitabı dediğim gibi ezberletiyorlar. Bize de ezberlettiler. Ama ezberleyebildik mi o ayrı bir mevzu. Tamam mı? Biraz ezberledik. Biraz ezberleyemeydik. tembellik yaptık vesaire. Ee, bu kitap e, birazdan mukaddimesinde okuyacağımız üzere büyük bir alemin kitabı. Bunu istek üzerine yazıyor. Şimdi bu kitap umdetül fıkıh muhtasar. Fıkıha başlayanlar için. Ama bir insan bunu itkan ederek ve delillerini tahkik ederek, inerek yani mevzuya öğrenirse fıkıhta büyük bir mesafe kat eder. Şimdi bu İbn-i Kudametül makdisi muhtar, muta mutavasit, mutavvel kitaplar yazmıştır. Yani muhtasar tutmuş bu umdetül fıkıh yazmış. Sonra tutmuş kafi yazmış. Kafi bunun bir üst kısmı. Sonra tutmuş El-Mughni'yi yazmış. El-Mughni baskılarına göre değişir. Bazı baskıları 23 cilt, bazı baskıları 20 cilt vesaire fıkıh kitabıdır. Şimdi bir insan sana sorsa dese ki, ümmete imam olmuş en büyük fıkıh kitabı hangisidir? Diyeceksin ki El-Mughni. <gülüyor> Diyeceksin ki nedir? El-Mughni. Yani bu i̇bn kudamenin Kudam'in El-Mughni kitabı. 23 ciltliktir bunun kabul bazı görmüş. baskıları. Tabi. Kabul görmüş ve E, istillali noktasında ilimli noktada dehşet bir kitap. E, ama diyorlar ki eğer İmam Nevevi'nin el-mecmu'u var mesela. E, e, İmam Nevevi e, vefat etti. Tamamlayamadı. Küçük bir kısmını işledi. Küçük kısmı 9 cilt dediğim tabi. Tamamlasa belki 50-60 cilt olacak. Eğer İmam Nevevi onu tamamlasaydı çünkü İmam Nevevi e, daha fakih. Allahu alim. Yani bazı alimlerin söylediğine göre. Eğer İmam Fakih e, şey, İmam Nevevi eğer o mecmu'u tamamlasaydı ümmete imam olacak kitap o mecmu olacaktı. Ama yarım bıraktı Muhni şimdi İmam. Yani ümmete imam olmuş bir kitap El Muhni. İşte böyle bir kitabın sahibi bunun yazarı. Biz o, yani varsay ki sen bu Muhni şey bu Ummetül Fıkıh okurken Muhni için, içindeki bütün mevzuları aslında işleyeceksin. Bu muhtasardır cümle olarak vermiş. Mughni de delillendirerek vermiş. 4 mezhep zikrediyor. 4 mezhebi kapıştırıyor, münakaşa ediyor birbirine vuruyor, delilleri, istimbatları, tercih bazen kendi mezhebine reddediyor vs. Böyle bir adam yani İbn-i Dehşet bir adam. Tamam Ve alimlerin onun hakkında söylediklerini duyduk fıkıhta. Kendisi Hanbeli mezhebine bağlı. Fıkıh usulü, akide birçok teslimatları var. Kendisinin fıkıh usulü var. O da ümmete imam olmuş kitaplarından bir tanesidir. Fıkıh usulü. Ee, yani İbn-i Kudami böyle bir insan. Tamam mı? <gülüyor> Şimdi bu kitabın usulü nasıl? Biraz ona değinelim. Bu kitap muhtasar bir kitap. Bu kitap muhtasar bir kitap. E, bütün fıkıh bablarını içine almış. İstisnasız hemen hemen bütün fıkıh bablarını bu 60-70 sayfada toplamış. Ama ne yapmış? Cümle cümle düz yazıyla anlatmış. Her babta bir tane ayet ya da bir tane hadis bazen vermiş bazen vermemiş. Vermesinin sebebi de demiş ki yani bundan ayet valisten teberrük edeyim diye koydum. Yoksa onu da koymayacak. Çünkü bu İstek üzerine talebeler bunu ezberlesin. Kafada fıkıh tablo şeklinde kalsın. Evet. Tamam mı? Tablo şeklinde kalsın. İnsanlar tutsunlar bunu ezberlesinler. Üzerine ne yapsınlar? Delil bina etsinler. Evet. O yüzden talebeler bundan rica ediyor. Bu da bunu alıyor tutuyor kaleme. Talebeler de alıyor bunu ezberliyor. Ve yıllardır o zamandan bu zamana kadar bir sürü insanlar İbn-i dahi bu umdet-ül fıkıh şerh ediyor. İbn-i Teymiye'nin tabi İbn-i buna şerhi var. Ama kayıp. Sadece neresi bulunuyor? Namaz ve abdest kısmı bulunuyor. Spanala. Bulunsaydı belki ima, im, ümmete imam olacak o kitap olacaktı. Şu elimdeki umdetül fıkıh. 60-70 sayfaya İbn-i Teymiye ciltlerce şerh ediyor. Namaz 4, namaz 4 ciltte Allah alim. Abdestli bir ciltte şerh ediyor. Namaz kısmının 4 ciltte. Sadece abdest, namaz 5 cilt. Sadece bunlar bulunabildi şu ana kadar. İbn-i Teymiye'nin. Ve basıldı. Bunlar sadece bulundu. Ve şerhi dehşettir mezhepler arası bir münakaşa yapıyor İbn Teymiye. Delilleri. Yani subhanallah böyle bir böyle bir kitap yani acayip. Tabii bu kitap tahkik falan edildi. Yani İbn Teymiye dahi bu elimizdeki kitaba ne kadar önem vermiş ve bunu işaret etmiş düşün. Bu da ayrı bir kitabın önemli noktası. Tabii biz İbn Teymiyeden de faydalar vereceğiz. İnşallah bu kitaplarla alakalı. Bu kitabın usulü işte dediğim gibi muhtasar. Düz yazıyla anlatmış. Mesela demiş ki işte Ee, mesela ilk mevzusu mesela girmeyeceğiz de şimdi örnek verme babından. Mesela diyor ki şimdi kitapta su temiz yaratılmıştır. Su hadeslerden necasetlerden temizlenir. Sıvı şeylerden su dışında taharet meydana gelmez. Su iki kulleye ulaştığı zaman veya akıcı veya bir akar su olduğu zaman onu hiçbir şey kirletmez. Ancak tadı koksu rengi değişirse hariç bunun dışında necaset suya girdiği an ee, su kirlenmiştir. Eğer suya ne ne temiz bir şey değerse o zaman bakılır. Temiz bir şey mi suya ağır gelmiş, su mu ona ağır gelmiş ona göre hüküm kazanır. Bak böyle anlatıyor değil cümle. Hiçbir delilmeli yok. Böyle dümdüz fıkıh anlatıyor sana. Hiçbir şey yok. Tamam biz bunları açacağız. Şerh edeceğiz. Alimlerin görüşlerini, mezheplerin görüşü. Yeri geldiği zaman Malik ne demiş, Hanbeli ne demiş, Şafii ne demiş, Hanefi ne demiş? Hangi delilleri getirmişler? Kim hangisine hang, kim kimin deliline nasıl cevap vermiş? Ona cevap verirken Ebru'nun deliline nasıl cevap vermiş? Tercih edilen görüş ne? Böyle tamam mı? Bu şekilde işleyeceğiz biz mevzuyu. Ee, ne yapmış? Ee, önce kitap e, kitabı kitaplara bölmüş. Yani demiş taaret kitabı, namaz kitabı, zekat kitabı, haç kitabı, oruç kitabı, alışveriş kitabı, talak kitabı, nikah kitabı, yemekler kitabı, giysi kitabı. Böyle kitap kitap ayırmış. Her kitabın da içine bab koymuş. Mesela ilk, ilk babı Ne Demiş ki kitab-ı tahara demiş. Taharet kitabı. Bunu baplara ayırmış. İşte demiş ki sular babı. Sular babını bitirmiş sonra ne demiş? Kaplar babı. Bak mesela bir taharette ne var? Hemen onu işleyelim. Ee, yani görelim konularını. Demiş ki taharet kitabı. Taharet kitabının içinde biz neler işleyeceğiz? Şimdi bu kitap bizi yıllarca götürebilir. Bak ne diyorum? Yıllarca götürebilir bu bizi kitap. Fıkıh çok geniş. Biz bu kitabı yıllarca okuyacağız. Yani bundan başka fıkıh kitabı okumayacağız zaten. Hayatımızı buna vereceğiz. Bu bizi belki uzun yıllar alır bu kitap. Tamam mı? Allah'ın izniyle. O zaman diyoruz ki birincisi taharet kitabı. İçinde ne ne başlıklar vermiş İbn Kudame? Demiş ki sular kısmı. Taharet kitabı demiş sular babı. Sonra kaplar babı. Sonra hajet babı. Hacet gider, tuvalet adabı vesaire. Sonra abdest babı. Sonra mesler babı. Sonra abdesti bozan şeylerin babı. Sonra gusül ve cünüplük babı. Sonra Teemmüm babı. Sonra hayız babı. Yani kadının adili. Sonra nifas babı. Yani doğumdaki, doğumdan sonraki e, gelen kanla alakalıdır nifas. Bak tarihte bunlar var. Sonra demiş ki namaz kitabı. başlık Sonra bablara bölmüş. Ne yapmış? E, ezan ve Kamet Sonra namazın şartları. Sonra namaza, namaza mescide gidiş adabı. Sonra e, namaz kılınış şekli. <gülüyor> sonra namazın rükünleri ve vacipleri. Sonra sehif secdesi, sonra tatavu namazları, nafiri namazları, sonra e, nehi vakitleri, sonra imamlık bölümü, sonra hastanın namazı babı, sonra sefer namazı, sonra korku namazı, sonra cuma namazı, sonra bayram namazı, sonra cenaze namazı. Tamam Böyle. Sonra geçmiş zekata, zekatın içinde işte hayvanların zekatı, işte altın zekatı vesaire Kara parçası, zekatı vesaire bunlar. Böyle kitap. İç, i̇çinde ne var yani? Her şey var. Yok, yok. Allah'ın izniyle. Tamam mı? O yüzden bu kitap bizi Allah nasip ederse, ömür verirse, güç, kuvvet, heves verirse bunu uzun yıllar devam ettireceğiz. Allah inşallah bizim ayaklarımızı muvaffak kılsın. İnşallah yani niyetimizi halis etsin. Biz de bunu inşallah e, anlatmaya çalışalım. Anlatırken öğrenelim. Bu şekilde inşallah. Tamam mı? Bu kitabın usulü bu şekilde. Başka bu kitap hakkında söyleyeceğimiz şey şimdi gerek yok. Kitap zaten okunurken, okundukça kitabın usulü ortaya ee, çıkacak. Şimdi burada bunlar dedi ki mezheplere itibar alarak okuyacağız. Tamam Önemlidir. Mezheplere itibar alarak okuyacağız. Şimdi burada hemen kısaca ee, mezhep ne demek? Şimdi mesela Hanefi mezhebinin görüşü böyle ve Şafii mezhebinin görüşü böyle dediğimiz zaman bizim kastımız anlaşılsın diye mezhebi şöyle bir tarif ediyoruz. Yani mezhebi alimler çeşitli tarif etmişler. Bu en güzel tariflerden bir tanesi. Mana salehil imamı ve ma ta'alehi veya ma Yani ne? Yani bu Hanifi mezhebinin görüşü veya Şafii mezhebinin görüşü dediğimiz zaman bizim kastımız şu. Yani ya imam bizzat o mezhebin imamı bizzat e, deliliyle buna nashetmiştir. Yani bizzat nasıl kendi zikrederek hükmü bizzat kendi tarafından beyan etmiştir. Ya bu kastedilir bununla? Tabi bu görüşlerini üzerine ölecek tabi. Onu kastedecek ve o görüşlerini üzerine ölecek. Veya o alimin mezhebinin bir illeti vardır. ve o alimin getirdiği mesela bazı e, fıkhı meselelere bir illet getirmiştir. Diyorsun ki eğer İmam Şafi'yi yaşasaydı veya İmam Hanifi yaşasaydı bu görüş hakkında söyleyeceği bu olurdu. Neden? Çünkü o hayatında bir illet zikretmiş. O illet bunda da varsa o zaman bu da aynı hükmü taşır gibi. Tamam mı? Mezhepten kastımız işte mezhebin ashabının, mezhebin ittifak ettiği meşhur görüşü demek. İlla İmam onu ağzından zikretmiş manasında kastımız olmayacak. Tamam mı? Bunu da böylece beyan etmiş olalım. Ee, başka söyleyeceğimiz dediğim gibi bu kitap Abdülkhalik Muhammed Muhtar Şankıyti'den okudum. Ee, Şeyh de buna şerh var. Muhammed Muhtar Şankıyti'nin buna şerhi var. Bir sürü Suud alimlerimizin buna, bu kitaba da şerhi var. Biz işte ders halkalarından faydalandığımız kadarıyla işte delilleri vesaire nakletmeye çalışacağız. E peki bu mevzumuz ney bizim? Konu fıkı O zaman fıkıhı da kısa olarak, genel olarak bir tarif edelim. Fıkıh lügatta el demiş. Fahm, anlamak. El-fahmu demek. İşte ayette belirdiği gibi anlamak. Ayette ne diyor lügat manasını delillendirerek? Diyor. Ya şu ay bu. مَا نَفْقَهُ وَيَا لَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَكُلْنَا لَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَكُلْنَا Ey şuayt, biz senin söylediğin birçok şeyi fıkh etmiyoruz. Yani anlamıyoruz demek. O zaman ne demek fıkh lugatta? Anlamak demek. Peki, dini manası ne? Yani bizi ilgilendiren ıslahi manası. Bir sürü tarifi var bunda. Tarif münakaşası ne yapmayacağız? Yapmayacağız dedik. Hemen tercih edilen görüş, Allahu Alem marifetul ahkamu şer'iyyetil amaliyeti bi edilletiha tafsiliye. En güzel tarifi bu. Yani marifetul ahkamu şer'i hükümlerin marifet. O zaman şer'i hükümler dediğin zaman bunun dışına ne çıkıyor? Normal dünyevi ilimler çıkıyor bu tarifin dışına. O zaman bizi ilgilendiren marifetü şer' marifetul ahkamu şer'iyyetil amaliyeti. Ameli olan şer'i hükümler. O zaman itikat da bunun dışında çıkıyor. Değil mi? Marifetul ahkamu şer'iyyetil amaliyeti neyi? Bi edilletiha Tavsili delilleriyle bilmek. O zaman şer'i olan ameli, hükümleri, tavsili delilleriyle bilmenin ismine ne denir? Fıkıh denir. Fıkıh denir. Tamam mı? Fıkıhta bu demek biz bunu inşallah işleyeceğiz. E, mevzumuz fıkıh. Başka ön mukaddim, olarak, e, ön mukaddim olarak ne söyleyebiliriz? Yani şimdilik bu kadar yeter. Tamam mı? ön mukaddime olarak söyleyeceğimiz yeter. Çok fazla da uzatmayalım çünkü bayağı bir akide işledik 2 saat boyunca yaklaşık. Bu fıkıh ilk dersimiz. Böyle bir ön mukaddime yaptıktan sonra mevzuya şöyle bir e, giriş yapalım. Ne yapalım önce? Şunun mukaddimesini okuyup bir tercüme edelim. Sonra mevzuya girelim. İbn Kudame'nin direkt mukaddimesini hiç şerh etmeden e, okuyalım. Şimdi kitabına şöyle başlıyor rahimehullah diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah elhamdülillah. استغفر الله ايوه ايوه الحمد لله اهل الحمد مستحق ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده قائما لله بحقه واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاد صحاب بودقه وما رأد بعد برقه أما بعد فهذا كتاب في الفقه اقتصرته حسب الإمكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون أمدة لقارئه فلا, فلا, يلتبس, السوا فلا يلتبس السواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سألني بعض إخواني تلقيصه ليقرب على المتعلمين ويصهل حفظه على الطالبين فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأفدعته أحاديث صحيحة أحاديث صحيحة تبركاً بها واعتماداً عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليه إشنا برده حامد صلاة سلام قلت له أما بعد فهذا كتاب في الفقه بفقه تبير كتاب ترى ikhtasarhtuhu hasab al imkan bunu imkanlar hasebiyle bunu muhtasarlaştırmaya çalıştım muhtasarlaştırdım bunu waqtasartu fihi ala kavl wahid liyakuna umdetan liqari'ihi bununla bir kavl üzerine bunu haskıldım yani hanbeli kavl üzerine yazdım yani ihtilafları zikretmedim o muğni kitabımdaki gibi ve o o muğni kitabındaki gibi öyle tafsirlendirmedim bir görüşü zikrettim o da kendi meselim hanbeli meselinin görüşü neden liyakuna umdetan liqari'ihi Bunu okuyanı umda olsun diye. Fe la fe la yeltabisa's-sawabu alayhi bi ihtilafil vucuh ve'r-rivayet. Ve diyor ki hani rivayetlerin çokluğu, rivayetlerin böyle çeşitli yönleri ve ihtilafından dolayı e, bu böyle şey olmasın talebeye. Yani böyle zihni karışmasın diye. Tamam? O yüzden tek e, görüş şu zikrettiğim kitapta. Sonra diyor ki Sa'alani ba'du ihvani talqisahu. Sa'alani ba'du ihvani تلخيصه ليقرب على المتعلمين diyor ki bazı kardeşlerim bana bunu telhis etmemi istediler, muhtasarlaştırmamı istediler. Neden? Öğrenenlere, öğrenenlere bunu öğrenmek yakınlaştırılsın. Yani böyle kolaylaştırılsın diye. Basitleştirilsin diye. Ve yeshul ve yeshul hifzuhu ve hıfzı onu ezberlemek kolay olsun diye alal talibin yani müteallimin pardon burada müteallimin yani örcmenlere tamam mı sonra diyor ki vayesuhu hafzuhu ala't talibin bunun hıfsetmek talebelere kolay olsun diye e, bundan dolayı istiyor talebeler bunu tamam mı ve ecbtuhu ila zalik ben de buna bu söylediklerine icabet ettim cevap verdim karşılık verdim yani yazdım nasıl <gülüyor> muatamiden alallah subhanahu ve taala Allahu ze ve celle'ye itimat ederek Allah subhanahu ve taala'ya itimat ederek fi ihlas'ı kasd kasdta li vecihi'l kerim kerim olan vecihi için. Ve'l ma'unata ta'ala'l vusul ila ridvanihil Yine onun azim olan rızvanına vusul için. Ve huve hasbuna ve vekil. O bizim e, o bize yeter ne güzel vekildir. Sonra ne diyor? Ve evda'tuhu ahadisa sahihatan teberruken biha. diyor ben buna diyor teberruk olsun diye sahih hadisler koydum. Ama ileride gelecek ki bazı koydu birkaç tane hadis koydu zaten hepsini alıştı Göreceğiz ki sahih olmayan hadisler de var içinde. Onun önünde demek sahih ama sahih değil. bunu ortaya çıkacak. Bunu beğeneceğiz. Ve itimaden aleyha itimad ederek. Ve cealtuha minasihah. Bu hadisleri sahihlerden aldım. Şimdi alimler buna diyor ki keşke öyle demeseydi. Çünkü Bukhari Müslü'nden başka sahih, hepsi sahih olan böyle bu işte kütübü siteyi ele al mesela yok. Ama bu ne dedi hepsinin ismine? Hepsinin sehah ismi verdi. O yüzden bu tabir hoş değil diyor alimler. Evet. E, hepsi hoş değil. Çünkü bu sadece bu karmüsünden almıyor. Başka yerlerden de alıyor hadisler. Ki göreceğiz içinde zayıflar da var. Evet. Nisbetinden mustagni olayım diye. Tamam. Böyle bir ne yaptı bu? Ön mukaddime verdi. Şimdi inşallah biz Allah'ın izniyle kitaba giriş yapalım. İnşallah Rabbim bereket verir. Evet. Lazım. Bismillah. Nasıl? Bu İmamı Ahmet'ten Tabii bu İmam Ahmet'ten alıyor. Hem çok küçük, ufak tefek yerlerde mezhebe muhalefet ettiği yerler oluyor. Gerek bu kitabında, gerek muhniyede. Tabii burada ben muhalefet ediyorum demiyor. Bu mezhebi bilen alimlerimiz bunları beyan ediyorlar. Ders halkalarında tamam Evet. Şimdi... Evet, ee... şimdi diyoruz ki burada Kitab-ı Tahara, Bismillah. Kitab-ı Tahara, Taharet Kitabı. Taharet Kitabı. Şimdi ilk neye başladı müellif rahimallah? İlk neye başladı? Taharet Kitabına başladı. Şimdi alimler kitaplarına başlarlarken çeşitli sıralamayı kendi zihinlerinde, sebeplerden ve zihindeki tasavvur ettiği sebeplerden dolayı e, kitaplarını çeşitli böyle konulara ayırırlar. Ve ayrırlar kendilerinde çeşitli tertibe dikkat ederler kendi zihimlerinde. Genelde fakihlerin, fukahaların çoğu büyük bir kısmı ne yapar? Kitabına tağretle başlar. Kitabına tağretle başlar. Mesela bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi İbn-i Kudametül Makdisi. İbn-i Kudametül Makdisi. Kitabına tağretle başlarlar. Mesela bak buhariye Bukhari ilk hangi kitaba başlıyor ilim sonra sonra vahiy sonra iman şimdi bu akide ile alakalı onları geçtik bak şimdi ilim şey ee, vahiy ilim ve iman şimdi bu Bukhari'nin bu güzel tertibine bir bak şimdi bir zihinde tasavvur et alimler Bukhari'yi şerh ederken diyorlar ki bakın tertibi önce ne yapmış vahiy neden bize iman alacak e bizi imanın tavsillerini nereden alacağız? Vahiyden bak. Önce vahiy kitabı diye bir başlık atmış Bukhari. Sonra ne yapmış? İman. E neden? Çünkü sen vahye iman etmek zorundasın. Sonra ilim. E ilim öğrenmek zorundasın ki bunları teyit et. Bak. Nasıl sıralama. Sonra ne yapmış? Fıkha girdiği zaman ilk hangi kitapla başlamış? Kitab-ı tahara, Taharet. Şimdi bakalım ee, diğer başka alimleri Onlar da hep ne yapmışlar? Taharet kitabıyla başlamışlar kitabı. Şimdi neden? Bunun sebepleri var. Şimdi bazı alimler, bazı alimler yani bazı kişiler tarafından tarihte itiraz gelmiş. Neden namazla başlamanız lazımdı diye. Diyorlar ki neden? Çünkü bu Nebi Sassalem'in menhecine ters diyorlar. Neden? Şimdi Ma Mu Nebi Sassalem Muaz İbni Cebeli Yemen'e yollarken ne diyor ona? Diyor ki ya Muaz, ey Muaz innaka tadri innaka ta'ti qawman min ahli alkitab san kitab ahli bi qawmi geliyorsun faly فلي, yakun awwal awwal ma awwal onları davet edeceğin ilk şey shahadatu an la فإنهم أطاعوك في ذلك eğer onlar sana bu konuda itaat ederlerse fa'alimhum onlara bildir neyi innallaha iftara alayhim khamsa allah gece ve gündüz içinde onlara Beş vakit namazı ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Şimdi diyorlar ki bak şahadetten imandan sonra neye başladı direkt Allah Resulü? Namaz. Diyorlar ki bakın Bukhari mesela burada Nebi Sassal'ın bu menhecine ters düşmüştür. Tutmuştur. Başta uymuştur Nebi Sassal'ın menhecine. Ne yapmış? İmandan, vahidem imandan, ilimden bahsetmiş. Buraya kadar tamam. Sonra ne yapmış? Tarihete geçmiş. Halbuki namaza geçmesi lazımdı diyorlar şimdi. Diyorlar ki İbn-i Kudame de böyle hata yapmıştır. Neden? Taaretle başlamış. Halbuki namazla başlaması lazım. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinde namazla başlaması gerekirdi. Biz de onlara reddiye veriyoruz ki hayır. Bir kere bu bir. Bir kere bu cumhur ulemanın menhecine ters. Evet. Tamam mı? Ve cumhur ulema bunu alırlarken Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın itibar alıyorlar. Delil. Diyorlar ki bakın. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Muaz İbni Cebele dediğin zaman namaz. Evet. Değil mi? Peki bu adamların abdestsiz namazı caiz mi? Lâ yakbulellâhu salâte Allah sizden taki birisinin hadesli birisinin abdest alıncaya kadar namazını kabul etmez. Demek ki abdest daha önce geliyor. O yüzden bir insan abdestten önce neyle iştigal, şey namazdan önce neyle iştigal edecek? Abdestle. O yüzden tahareti ön almışlar fukahalar. Değil mi? Bak yine Kur'an'ın ı Kerim'ine. Yâ <gülüyor> eyyühellezîne âmenû izâ kumtum iles salâti Namaza kalktığınız zaman ne yapın? yüzlerinizi yıkayın vesaire. Ablest anlatıyor. Namaza kalkacağınız zaman ne var? Önceki durum olarak taret. O yüzden alimler ne yapmış? Tareti ön almış. He. Şimdi bazı alimler de var kendilerinin ne haklı bir sebep öne sürerek başka mevzularla da başlanılmış. Mesela. Şimdi bak, falan yani fakihler ne kadar acayip, ne kadar güçlüler. Alimler özellikle mezhep imamları, mezhebe tabi olan ashablar Acayipler. Yani adamlar söyledikleri her şeyi belli bir mantıkla yani Kur'an ve sünnete uyan belli bir mantıkla, şer'i mantık diyoruz bunu getirmişler olayı. Mesela İmam Mali'ye bak Muvatta'ya ilk başladığım ilk hangi hadislerle başladı? Mevakaitus salah namaz vakitleri diye. İlk başladığım mevzu namaz vakitleri. bak Diyorlar ki mesela İmam, bu da İmam Mali'nin ayrı bir fıkhına delalet eder. Bak birisi dedi ki namazla başlayacaksın ona reddiye verdik. Ama burada İmam Maliye'ye reddiye vermiyoruz kesinlikle. Ve bu çok doğru. Taharet de başlayabilirsin. Namaz vakitleri de başlayabilirsin. Neden? Şimdi kişiye. E, Muaz bin Cebel'e ne dedi? Namaz. Değil mi? Peki namazdan önce ne var dedik? Abdest. Heh. Allah da Kur'an'da abdest başladı. Doğru mu? Namaza kalkanlar için abdest başladı. Peki kişi abdeste ancak ne zaman ihtiyaç duyuyorlar? Ne zaman ona farz olur? Namaz vakti girdiği zaman. Girmeden önce almayabiliriz. Ama namaz vakti girdiği zaman... Mutlaka o namazı namazın hangi vaktinde kendi vaktinde kılman için o vaktin girmesi i̇yi, iyi. yani o o vaktin girmesi abdest için şart değil ama o vakit girirse namaz kılman için şart. şart ha, o yüzden ne yapmış? Namazın vakitlerini evet. öne almış. Yani fukaha'lar hep böyle. Şimdi bunu anladık mı Kitabu Tahara? Kitabu Tahara. Sonra bu Kitabu Tahara, Taharet umum dedik. İçinde sular var, kaplar var, eee abdest var. E değil mi? Teğemmüm var, mes var, haiz var, nifas var. Hepsi hepsini Hepsi Taharetin içinde. Peki bu taharete İbn-i Kudame Rahimullah hangi babla başlıyor? Bizim ilk konumuz ne? Taharetin içinde. Sular kısım. Diyor ki, bab-u ahkam Suların hükümleri babı. Suların hükümleri babı. Peki taharetin içinde neden suyla başlamış? Şimdi bunlar hep ders arkalarında anlatılır. Tamam mı? Meseleleri fıkhetmek için. Diyorlar ki kişi Ya ilk vacip amellerden vacip ne? Namaz. Namaz için ne lazım? Abdest. Abdest için ne lazım? Su. Su lazım. O yüzden ne yapmışlar? Suyu öne almışlar. Sudan sonra ne geliyor? Su kısımdan sonra bu kitapta bizim içeceğimiz kaplar kısmı. Diyorlar ki al... ilk ne? Namaz. Namaz için ne lazım? Abdest. Abdest için? Su. Su için kap lazımdı eskiden. Hadi bizde şimdi içerisinde var bak. Kapları ne yapmışlar? Kabı sonradan almışlar vesaire böyle. Tamam mı? Yani alimler bak kitap tasnif ederken bile öyle bir fıkıhla, tasnifle yani yola çıkıyorlar ki sübhanallah. Yani talebeyi acayip yetiştiriyor bu tip kitaplar. Alimler bunların hepsini tek tek ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. Şimdi biz başa dönüyoruz. İnşallah konuya e, bir giriş yapalım. Şimdi dedi ki kitab-ı tahara. Kitap ne demek? Biz bunu anlatmıştık. Kitap ketipten alınmış o da cem'a demek. Teket tebe ve teket tebenu fulanın izi isteme mesela. Kitap ketipten alınmış. Yani toplanmak demek. Yani bu elimizde e, işte ciltten aralarında yapraklar. 2 tane cildi var, 2 kabı var arasında yapraklar var, değil mi? Bu yaprağın içinde mürekkep yazılar, harfler var, değil mi? Bu cisme ne ismi vermişler? Kitap. Neden bu ismi vermişler? Kitap toplama demek. E ne, ne alakası var toplanmayla bu cismin? Ne? Çünkü bu cisim içinde bir şeyleri topluyor. Ne topluyor? Yazılar, mürekkepler, sayfalar, malumatlar, ayetler, hadisler vesaire O yüzden tutmuşlar bu cisme ne isim vermişler? Kitap. Taharet. Kitab-ı tahare. Bak tek tek anlatıyoruz şimdi. Kitab-ı tahare. Peki taharet ne demek? Taharet ne demek? Şimdi bu andan itibaren aslında fırkağa giriyor. İşte bu andan itibaren her şeye tek tek dikkat edeceğiz. Ben de geçeyim kara tahtaya. Evet. Yok canım tahtamız beyaz elhamdülillah. Ha. Tamam o eski denmiş. Tebeşirlere falan. Süper. Evet. Şimdi yazıyoruz buraya. Kitabut Tahara. Tamam. Kitab-ı Hissi ve manevi, pisliklerden evet. temizlenmek. Hissi ve manevi, pisliklerden temizlenmek. Yani mesela şirkten, nifaktan, fasıklıktan temizlenen insanın o haline de ne denir? Taharet, Taharet denir. Mesela bunun delili zıttı olarak Allah müşriklere ne demiş? Necis. Evet. Yani müminler o zaman ne oluyor? Tahir. Evet. Tamam O zaman e, lugat olarak... Lugat olarak, lugat olarak taharet, hissi ve manevi şeylerden, pisliklerden temizlenmenin ismidir. Şimdi, şeye geçince, ıstılahi manasına geçince, subhanallah, o kadar çok tartışmışlar ki alimler, mezhep alimleri, o kadar çok tartışmışlar ki, bunu da tabii münakaşasına girmeyeceğiz, tamam mı? Yani zaten çok da girecek şey yok, malumat yok. Ama bildiğimiz kadarıyla da dahi girmeyeceğiz. Tamam mı? Burada. Şimdi diyoruz ki Allah-u Alem tercih edilen, racih olan görüşü yazıyoruz buraya. Bunu mutlaka yaz ezberle. Bu çok önemli. Tamam mı? Raf'u hadesin Raf'u hadesin Ev Ev izâletu habesin Habesin Ev ma fi ma'na huma. Tamam. Raf'u hadesin peltek. Ev izaletu khabesin. Khabesin o da peltek. Ev ma fi ma'na Taharet. Hadesi ortadan kaldırmak. Ve Habes'in izale olması ve bu ikisinin manasına gelen şeyler demektir. Habes'in izale olması, Hades'in ortadan kalkması ve bu ikisinin manasına gelen şeyler demektir tarih. Ne demek? Bunu açacağız. Tamam. Şimdi anlatıyorum. Hades ne? Vosfun, hades'i alimler tarif etmiş. Demişler ki, Vesf'un kaimun bil, bilbeden. يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ وَنَحْمِكَ مِمَّا تُشْتَرَتُ لَهُ الطَّهَارَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا فِي مَا ev bu ev ev ma fi ma'nahum tamam. Şimdi hadesi ortadan kaldırmak. Hades ne demek? وَصْفٌ قَائِمٌ بِالْبَدَنِ Bedende kaim olan bir vasıftır. Tamam mı? Hades. Hadesi ortadan kaldırmak dedik şimdi. Hades ne? Hades ise namaz veya Veya buna benzer şer'i, herhangi bir şeye engel olan, yapmanı engel olan ve bedende kaim olan bir vasıftır. Yani Hades bedende kaim olan bir vasıftır. Hissi bir şey değildir. Hissi bir şey değildir. Yani senin bedeninde bir vasıf kaim, o vasıf senin namaz kılmana veya bir görüşe göre işte Kur'an okumana engeldir. O yüzden Hades. Bu Hades'i ne yapıyoruz biz? ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırıyoruz. Büyük Hades, küçük Hades. Büyük Hades nedir? Büyük Hades cünüplük hali. Bu bir vasıftır. Hissi bir şey değildir. Yani ne manada hissi? Şimdi bir insan gelse buraya, odaya girse. Biz ona baksak şöyle. Dıştan bakışımızla bu adama cünüp olup olmadığını anlayabilir miyiz? Yok. O zaman bu manevi bir şey. Her kişi cünüp olarak tamam. Bu hissi bir şeyle cünüp olmuş. Ondan bahsetmiyor. İşte meninin çıkması vesaire. Veya işte kendi işte Zekerini hanımının fercine girdirmesi falan. Onlar ayrı bir şey. Ama sonuçta bu kişi nasıl e, bu kişide bir vasıf var ve o vasıf hissi bir şey. Cünüplük hali. Delil hissi, ol, hissi bir şey değil. Delil eğer hissi olsaydı sen bunu hissederdin dışarıdan bakarak. Değil mi? O yüzden diyoruz ki hades hissi bir şey. Namazdan Men eder. Bu hades mesela. İkiye ayrılır. Büyük hades yani ne? Cünüplük hali. Yani cünüplük hali olan kişide büyük hades vardır demek. Tamam mı? İki küçük hades. Bu da abdestsizlik hali. Şimdi buna sünnetten delil verelim. Allah Resulü buna hades demiş. La yekberullahus salate ahadikum ize hatta yetevadda. Allah sizden birisinin kendisinde hades bulunduktan sonra Abdest alıncaya kadar namazını kabul etmez diyor. Bak hadis. Bu hangi hades? Küçük. Büyük hadis mi, küçük mü? Burada burada burada bu bu hadiste küçük. Evet. Değil mi? Bu hadiste küçük. Neden? Çünkü abdest alıncaya kadar diyor. Evet. Bu silah alıncaya kadar demiyor. Değil mi? Maide suresinin 6. ayetine bak. Mesela şey belirtin Allah aziz ve Celle. Neyi? Cünüplükten bahseder. Evet. Küçük hadisten bahseder. Abdestli halinden vesaire. O zaman hadisi ikiye ayırıyoruz. Büyük hades cünüplük hali küçük hades abdestsizlik hali. Tamam? Bunları ortadan kaldıran ne var? Büyük büyük hades neyle kalkar? Gusül. Ha? Gusülle. He? Gusülle kalkar. Küçük hades abdestle kalkar. Bak, delil. Allah azze ve celle Maide suresinde ne buyuruyor? Ya eylezina amenu ey iman edenler. İzâ namaza kalktığınız zaman faksilû vucûhakum yüzlerinizi yıkayın sonra abdesti anlatıyor değil mi? Sonra diyor ki ve in kuntum merdan veya hasta ev ev, e ev ala seferin veya seferde iseniz ev veya sizden birisi helal yolundan gelmiş ev lamestum kadınlara lemsetmişseniz onun münaqaşası gelecek. Felem tecüdû mâen ve su bulamazsanız fe teyemmümû Teğmümedin. Saiden tayiben. Tayib bir Said Bak bunları o açmadıklarımı tercüme etmediklerimin münakası gelecek. Ne demek onlar? O yüzden onları tercih etmiyorum. Şey, e, tercüme etmiyorum. O zaman bu ayetten ne anlıyoruz? Büyük hades var, küçük hades var ve bunları kaldıran ne var? Su var. Su. Büyük hadesi kaldıran gusül. Bu ayete göre. Küçük hadesi kaldıran abdestsizlik. Peki bunları kaldıran ortak madde? Su. Ortak madde değil mi? Su. Su bulanmadığı zaman ortak madde Teğmüm hepsinin, hepsinin delili nerede? Maide suresinin 6. ayetinde Tamam mı? O zaman Hades'i kaldırmak Tarife şimdi çok dikkat ediyoruz Hades'i kaldırmak Yani Hades'i kaldırmak dediğin zaman Hades'in kalkmasıyla Hades'i kaldırmak kelimeleri arasında nasıl bir fark var? hadesi kalkınca temizlenerek kalkar. Kendi kendine. Kaldırman birisinin Aslında. kendi fiili. O zaman abdeste senin kendi fiilin şart. Evet. Diyelim ki diyelim ki sen uyuyordun. Birisi geldi senin eline su döktü, ağzına bununla su döktü, yüzüne su döktü, ayaklarına su döktü. Sen burada he? Abdest almazsın. Bak, tarife bak bak. Tarifler nasıl geliyor ilmi? Çok dikkat edeceğiz. Fıkıh dehşet evet. bir şey. Ama tarifin devamına bak. Hadesi ortadan kaldırmak dedik. Necasetin İzale olması. Bak necaseti kaldırmak demedik. İzale olması. Yani illa birisinin fiili şart değil. Gökten yağmur geldi senin elbiseyle kendi kendine temizlendi. Sen diyebilir misin? Ya ben bunu temizlemedim. O yüzden ben bunu pis Sayamazsın. O yüzden alimler Hades'i kaldırmak ve izaleti kaldırmak dememişler. Dikkat et lafızlara. Bu Hanbeli Fıkhı'nın ve Hanbeli mezhebinin ve bizim mezhebi olan Şafii mezhebinin tarifidir bu. Dikkat et buna. Hades'i kaldırmak demiş. Çünkü Hades'te senin fiilin şart. Sen yapacaksın bu işi. Ama... Pisliğin, habes, pislik demek. Ha, hab, habesi de tarif edelim. Aynun mustak zara denir. Tamam Pis. Bir hissi bir şey. Habes. Habesin, pisliğin izale olunması diyorlar. Bak, izale etmek demiyorlar. İzale olunmasıyla, izale olmasıyla, izale etmek arasında da fark var? İzale etmek yani senin fiilin. Sen evet, tutacaksın, bunu sen, yıkayacaksın, sen, sen, sen. çamaşır suyu parmağınla ovalayacaksın vesaire Ama... İzali olması ne demek? Hem kendisi de hem de başka bir şekilde. Hem olabilir. yaşandığın yapmışsın olarak başka bir şekilde olabilir. Değil mi? Başka bir şekilde olabilir. Heh. O yüzden diyoruz ki taharet, Hades'i ortadan kaldırmak, ki Hades'i ayırdık taksimatlara, ve Hades'i, Hades ise aynun mustakzara. Hissi bir pislik demek. O zaman hadesle ile Hades arasında fark var. Hades, manevi. Yani dışarıdan bakıldığın zaman ben senin abdesli ve abdesli olduğunu anlayamam. Haves ise hissi bir şey. Yani senin üzerinde bir pislik olur. Ben onu görürüm hemen anlarım. Hissi bir şey. Haves. Tamam mı? O zaman diyoruz ki taharet, Hades'i kaldırmak, Haves'in ise izale olunması. Bak izale etmek demiyoruz. İzale olunması. olunması. Tamam. Buraya kadar da anladık. Ev evet. ma mâ fi ma'nahumâ. Veya bu ikisinin manasına gelen şeyler. Ne demek bu ikisinin manasına? Yani Hades'i ortadan kaldırmaya veya izaletin veya e, pisliğin izale edilmesi manasına gelen şeyler demektir. Taharet ne demek bu? Şimdi sen abdestlisin veya cünüpsün. Bir tanesini örnek vereyim. Abdestsizlik halini. Tuttun abdest aldın. Bu fiilde sende bir hades vardı, değil mi? Bu hangi hadesti? Küçük hades. Küçük hades, değil mi? Abdest aldın, ne yaptın? Bu küçük hades ortadan kalktı. Yani sende bir hades vardı. Buna abdestsizlik hali küçük hades. Abdest aldın. Kalktı. kalktı. Buna ne dedik biz? Taharet. Şimdi peki. Erhan abi sen abdestlisin. Abdestini yenileyebilir misin? Şerhan. Yenileyebilirsin istersen değil mi? Yani yeni bir abdest alamaz mısın? Abdest üzerine abdest alabilirsin. Değil mi? Caiz değil, değil mi diyorlar. <gülüyor> diyorlar mı hakikaten? <gülüyor> ha? Diyorlar mı öyle şey? Ya şaka maka diyorlar mı öyle bir şey? Yok canım ben, ben abdest alınmayacağını biliyorum ben. Üzerine tekrar abdest alınmayacağını biliyorum ben öyle ha. bir şekilde diyorlar değil mi? He sen biliyorsun diyorlar demiyorsun ha. Demeyim, ben <gülüyor> ben de. <gülüyor> de şey diyor. Hakikaten şimdi tamam mı? <gülüyor> Neyse. Hala öyle adamlar var mı dünyada ya? Abdest üzerinde Şey ol, yani Seyit'in ben... kabul edilmemesi manasında. Hayır hayır onu demiyorum. Falan onu demiyorum. Ha. Hani sen iki kere üstte abdest almandan mı bahsediyorsunuz anlamına? Yok o değil o değil. Evet, o sen şimdi diyelim ki abdest aldın öğle namazı için. Hı hı, tamam. Hiç abdestin bozulmadı. İkindi de okudun ya bir abdest tazeleyim diyorsun. Ondan bahsediyorum ben. Hı. Tamam abdest tazelemek ya. Ya diyelim ki sen sabah abdest aldın. Şimdi evden çıktın. Tamam mı? Gittin camiye sabah namazına. Oradan işe gittin. İşte öğle oldu. Daha hala da abdestin bozulmamış. Sen abdest tazeleyebilirsin. ya yani abdestin bozulmadı halde bir abdest da alabilirsin. Yoksa buna da mı karşı çıkıyorlar? Abdestli bir... <gülüyor> Buna mı karşı çıkıyorlar? <gülüyor> Neyse subhanallah. İyi madem ki böyle bir şey var. Ben ilk defa dedim bu, bu kadar cehalet olmaz da. Subhanallah. Madem ki gelmişken mevzu delillendirelim bari bunu. Abdest üzerine abdest alabilirsin diye. Abdestli bir insan dilerse yine abdest alabilir. bunu delili ne? Ben meseleyi bölümüyorum. Mesela bak şimdi. Ya, yani o söyle, bu Nebi yani. sallallahu aleyhi ve selleme. Çünkü kabul olmuş bir şey. İbadetimizden tekrar ibadet yapılmaz diye. Bir, öyle bir şey kaydı sanki. O ayrı bir şey. Sünnetten delili var onun. Şimdi abdest de çarpmış. Bir sürü delili var. Ee... <gülüyor> Zahirlik kötü ya. <gülüyor> Neyse madem abdest yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi bu e... bir sürü delili var. Akledene bir tane de yeter. Bir gün Nebis Hasillem'e ne soruyorlar? Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü deve etinden abdest alalım mı? Diyor ki, evet abdest alın. Evet. Koyun etinden Vallahi. diyor ki dileyen alsın dileyen almasın. Şimdi evet. koyun eti abdesti bozuyor mu? Bozmuyor çünkü dileyen almasın diyor. Peki dileyen alsın diyor dileyen almasın. Yani ne demek? Abdestli ol, olduğu halde dileyen şimdi bir insan diyor ki yani eti abdesti bozar mı? Bundan soruyorlar şimdi değil mi? Deve eti için bozar diyor. Değil mi Allah Resulü hadiste? Devamında ne diyor? Koyun etini soruyorlar. Yani bunu yediğimiz zaman da abdest alalım mı? Bozuluyor mu abdest? Allah Resulü ne diyor? Dileyen alsın Dilyen almasın. Yani abdest alabilirsin. Abdestini bolmadı ama dilersen al. Tamam. Yani demek ki abdestli bir insan dilerse ha, tamam neyse yani bu da abdesti değiliz. Abdestle bunu açarız. <gülüyor> İlk defa dedim ben. Ya. Hakikaten çok şaşırdım. Öyle bir şey varsa subhanallah. dileyen alsın dileyen almasın. Bu da neye deril? Abdest olduğu halde abdestin olduğu halde abdest alabilirsin. Yoksa Allah Resulü bidat bir şey mi yetecek dileyen alsın diye? Neyse. Şimdi bunu <gülüyor> yazdık. Şimdi ''Ev fi ma'na huma'' dedik, değil mi? ''Raf'u hadesin'' değil mi? ''Ev'' Bunu tekrar yazıyorum. ''Letu khabesin'' ''Ev ma fi ma'na Şimdi ''Raf'u hadesin'' ''Ev izaletu khabesin'' ''Ev fi ma'na huma'' ''Raf'u hadesin'' Hades'i ortadan kaldırmak. ''İzaletu khabesin'' ne demek? ''Habesin'' pisliğin izale etmek mi? Değil. He? Ortadan sonra, kalkması. Ev ma fi manahıma veya ikisinin manasına gelen. Şimdi bu ikisinin manasına gelen ne? Şimdi sende Hades var. Evet. Sen abdest aldığın zaman ne yapıyorsun? O Hades'i ortadan kaldırıyorsun. Ama abdestli olduğun halde abdest alırsan bir Hades kalkıyor mu senden? Yok. Zaten Hades'in yok. Değil mi? Hmm. Kalkıyor mu senden? Kalkmıyor. He? O zaman biz ne diyoruz? Senden abdest kalkmıyor. Ama buna da taharet yine deniyor mu? Deniyor. Bak bu o zaman sanki taharetin manasına geliyor. Yoksa bu taharet değil de taharet hadesi ortadan kaldırmak. Evet. Ama bu taharet mi değil. O yüzden diyoruz ki taharetin manasına gelen. Evet. Tamam mı? O yüzden diyoruz ki mesela taharetin manasına gelen. Mesela ee, mesela başka örnek de verebiliriz mesela Şimdi senin üzerinde hades var. Meseleyi ta tahkik ediyor. Senin üzerinde hades var. Sen avuzlarını birer kere yıkayarak abdest alamaz mısın? Alabilirsin. Hadisler var. Şimdi sen şimdi azanı yıkıyorsun. Birinci kez elini yıkadın. Şimdi hades kalktı mı elinden? Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş hades kalkıyor değil mi şimdi? Heh. İkinci kez yıkıyorsun. O ikinci kez yıkamana taharetlenir mi? aslan denmez. çünkü birinci de zaten farz yerine getirildi. İşte orada ikincisi sünnet kısmı. Evet. O da hadisin ne yapıyor? Yerine geçiyor. Evet. Halbuki o evet. he hadisi kaldırmanın yerine geçiyor. Taretin evet. yerine geçiyor. Halbuki aslen birinci de, aha, birinci de zaten aslen kalkıyor. O yüzden onun manasına gelen. Peki ve buraya kadar anladık değil mi? Evet. İkincisi peki e, ne? İkincisi ne? Necasetin mesela. İzale etmenin manasına gelen diyoruz bir de. Peki necaseti izale etmenin manasına ne gelir? Aslen necaseti izale etmek değildir ama onun manasına gelen şeydir diyoruz. Mesela düşün bir kişi bize taşla temizlenme şer'an meşru kılınmış değil mi? İsticmar ediyorsun. Taşla temizleniyorsun. Peki taş iz necaseti izale etme etmek midir yoksa izale etme manasına mı gelir? İzale etme manasına gelir. Neden? Çünkü sen taşla temizlendiğin zaman mutlaka makatın halka bölümünde kalır bir şey. Mutlaka. Evet, evet. Ama İslam onu affetmiştir ve ona taharet ismi vermiştir. O yüzden bu taharetin yerine geçen şey, şey demektir. Çünkü alimler diyor ki bakın dikkat edin özellikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Tamam. Şimdi dinde şey olmaz ha. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mesela. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bak. Ne yapıyorsun mesela? E taşlanıyorsun değil mi? O orası sıcak bir ülke. Doğru mu? Orası sıcak bir ülke. Şimdi o mak hatta mutlaka halka bölümünde bir pislik kalır. Sonra zaten sıcak. Ne yaparsın? Sen yürürsün, gezersin, terlers. Sonra otel otel or oraya isabet eder. Ve o pisliği alır akıtarak halka bölümünü aşabilir. Buna rağmen İslam bunu ne yapmış? Evet. Affetmiş. O yüzden buna taharetin yerine geçen şey denir. Yani Taharet hükmen... De uğruyor, hükmen Aslında öldürme. Hükmen, hı hı. hükmen bu taharettir. Ama hissen taharetin yerine geçen şeydir. Tamam mı? Taharetin yerine geçen şeydir. Evet, evet. Tabi sonra Musannif Rahimullah ne diyor? <gülüyor> Ahkamul miyah. Bak. Bâbu ahkâmul miyah. Bâbu Ahkamul Miyah. Aha. Şimdi tahareti anlattık. Anladık değil mi Lugavayı ıslahı manasını? Çok iyi anladık inşallah. Şimdi bab başlığına geliyor. Diyor ki bab ahkamul miyah sular kısmı. Evet. Tamam. Sular kısmı. Şimdi bab ne demek? Bab diyorlar ki mayud halumu min kendisinden girilen şey. Kapı. Evet. Tamam? Ahkam cem'u hüküm. Hükmün çoğul. Tamam. O fıkh usulünde değişecek. El miyah. Miyah da man Çoğulu. Sular demek. Şimdi alimler diyor ki dikkat edin muellife İbni kudame Su kısmı, suyun kısmı falan demedi. Suların kısmı dedi. Yani bir çoğul kullandı. Demek ki sular neymiş? Kısım kısım. Evet. Suların kısmı var. Şimdi suyu 3'e ayırıyoruz. Şimdi alimler o kadar ihtilaf etmişler ki. Alimler suyu taksimata bölerken o kadar ihtilaf etmişler ki. Su 2 kısım mıdır? 3 kısım mıdır diye. Tamam mı? Su. iki kısım mıdır, 3 kısım mıdır diye e, münakaşa yapmışlar. Hatta Guraba'nın bastığı tefsir-ü var ya, evet. o İmam Sa'di, Hüseyin'in de hocasıdır. O bir risale yazmış. Sadece su iki kısım mı, üç kısım mı? Bir kitabı var onun. Sadece bununla alakalı. O kadar geniş bir münakaşa yapıyor. Şimdi, bazıları demiş ki su üç kısımdır. Bu da cumhur ulemanın kablidir. Evet. Allahu u Alem bizim de tercih ettiğimiz, ya yani bak... Her zaman söylüyorum başlarda. Bunu pe pek sık da tekrarlamak istemiyorum şimdi ders bölünmesin diye de. Tercih ettiğimiz kısımdan maksat benim tercihim falan değil. Biz tercih ehli değiliz. Tamam mı? Biz kimiz? Yani ben bizim okuduğum meşahelerin lafızlarını zikrediyorum. Tamam mı? O yüzden tercih ettiğimiz derken her zaman anlayın ne dediğimi. Tercih benim tercihim değil. Ben kimim yani? Tercih ettiğimiz görüş burada. Allahu Alem. Su üç kısımdır. Tamam mı? Üç kısımdır. Birincisi, ettahir. Temiz olan su. Pardon. Et tahur. Tahur. Birincisi tahur. Temiz olup temizleyen su. Bak. Temiz tahur. Şöyle. Et tahur. Temiz olup temizleyen su. Bu H'dir. Bu da var. Birincisi temiz olup temizleyen su. İkincisi. Et tahir. Temiz olan su ama temizlemeyen su. Temiz olup temizlemeyen su. 3. kısım da en necis. Pis su. Tamam. Birincisi temiz olup temizleyen su. İkincisi temiz olup temizlemeyen su. Üçüncüsü pis su. Etbahir değil mi? Etbahir. Et temiz olup temizlemeyen su. Bu kimin görüşü? Cumhur ulemanı görüşü. Şimdi alimler ihtilaf etmiş. Cumhur ulemaya göre su üç kısım. Evet. Tamam. Ama bazı alimler de mesela bunlardan bir tanesi İmam Ahmet'in ikinci görüşü. Su ikiye ayrılır demişler. Temiz ve pis su. Temiz ve temizleyen su. Yani temiz olup temizleyen su bu birinci kısım. İkinci kısım pis su. Hangi kısmı çıkarmışlar bunlar? Tahir'i çıkarmışlar. Yani temiz olup temizlemeyen su. Evet. Diyorlar böyle bir şey olmaz. Biz diyoruz ki hayır doğru olan görüş ilk zikrettiğimiz su iç kısımdır. Birazdan gelecek inşallah. Bir o yüzden şey diyoruz iyi, ki peki bu Arne ikinci görüşü... İmam-ı Ahmet'in Şimdi de... yok İmam-ı çeşitli görüşleri var. İmam-ı Ahmet bazen hayatında 4-5 görüşü var bir konuda. Birisinden dönmüş birisi en son görüşü ama bilinmiyor. Tamam mı? Evet. Diyoruz ki meşhur olan İmam-ı meşhur olan görüş suyun 3'e ayrıldı. Evet. Ama bir görüşünde de İmam-ı Ahmet'in 2 şey. diyor. Mesela işte Hanifilerin görüşü de İbni Teymiye mesela Hanifilerin görüşünü bu konuda zikrederken söylüyor bunu İbni Teymiye. İbni Teymiye'ye göre de mesela Hanifilere göre su 2 kısımdır. Evet. Hanifilere göre de su 2 kısımdır. Sonra İbn Kudame, bizim kitabını okuduğumuz. İbn Kudame de mesela iki kısım görüyor. Ama biz burada İbn Kudame'ye şimdi ne yaptık? Mukabele diyoruz. İbn Kudame'deki kısım görüyor bunu. Mesela Mugnide zikreder o imam kitabında İbn Kudame. Ondan sonra İbn Teymiyye'de iki kısım olduğunu söyler. Söyle, evet. Mesela İbn Teymiyye de bunu iki kısım olduğunu Mecmu'l Fetava'da, İnsaf'ta, el-İnsaf'ta bunların da hepsinde tahhuri kabul etmiyorlar. Tahrihi kabul etmiyorlar. Yani temiz olup temizlemeyen su diye bir ya, şey yoktur. Ta tahiri, kabul kabul edilir, kabul tahir'i kabul etmiyorlar. Hah. kabul etmiyor. Yine İmam Şevkani Evet. Mesela yani bunu İmam Şefkan de mesela bunu e, Esselül Celal'da zikreder mesela bunu. Bunu zikreder e, İmam Şefkan ı. Onlar da bu alimler hepsi iki kısım görüyorlar. Ama Cumhur ulema suyu uç kısım görüyor. Şimdi bunu çok fazla münakaşa etmeyeceğiz. Hı hı. Çok fazla münakaşa etmeyeceğiz. Ancak Allahu Alem yani e, hani burada da çok şerid olmamak lazım. ve Biz şimdi örnek verelim bu suya. Sonra küçük bir münakaşa yapalım deliller arasında alimler. Hı hı. Şimdi diyoruz ki birincisi ne? Ettahur. Evet. Temiz evet, olup temiz. temizleyen su. Bu hangi su? Bu asıl üzerine yaratılan su var ya bizim bildiğimiz evet. gökten önen evet. bu sudur. İşte bu temiz olup temizlenen. Bir de pis su. Pis su ne? Kendisine necaset karışmış su. Evet. ha Bu necaset karıştı bunun derecesini onlar tartışılacak. Onlar şimdi değil. Bir de temiz olup temizlemeyen su var. Bu da ney? Öyle bir su düşün ki içine temiz bir madde karışmış. Ve bu madde o suyun üzerine galip gelmiş. Mesela. Düşün ki bir patates kaynatıyorsun suyun içinde. Ve bu patatesin rengi silmiş. Suyu bulanıklaştırmış. Ve patatesin o kokusu rengi falan suya hakim olmuş. İşte bu su temiz olup temizlemeyen sudur. Bu su temiz olup temizlemeyen sudur. Mesela. Tuttun. Suyun içine biraz çay attın. Ne yaptı? Koyulaştırdı bunu. Hafif çaya dönüştü. Bu... Temiz olup temizlemeyen sudur. Şimdi o yüzden alimler diyor ki ehl sünnet alimleri, bu cumhu ulema diyorlar ki bakın suya temiz bir madde karıştığı zaman ya o madde suya galip gelecektir ya da çok az olduğundan dolayı herhangi bir tesir olmayacaktır. Zaten çok az olduğu zaman bunda bir sorun yok. Diyelim ki bir kova suya bir çay, bir, e, çay kaşığı veya bir damla çay döktün. Ne kadar tesir olabilir? Ne rengi, ne kokusu, ne tadı hiç değişmez. Doğru mu? Heh. Bu zaten o su asıl üzerinedir. Evet. Tamam mı Ama onun dışında düşünün ki içine öyle bir attın ki onun rengini mesela bir koya bir çay bardağa çay döktün. Bunu biraz koyulaştırır değil mi? Alimler diyor ki işte bu buna net çay diyemiyorsun. Neden? Çünkü tam bir galiplik yok. Net su da diyemiyorsun buna. Çünkü su Arap dili edebiyatında bellidir. Allah su dediği zaman mutlak suyu kasteder. Bunun delili. Şimdi nereden getiriyorlar? Şimdi Allah Azze ve Kur'an'da ne buyuruyor? Allah diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza kumtum ila salati. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, ellerinizi vesaire anlatıyor. Tamam mı? Sonra diyor ki. Felam tecrüme'en. Eğer suda bulamazsınız. Peki bu hangi su? Elma'ul mutlak. Mutlak sudur. Şimdi mutlak su ne demek? Mutlak. Şimdi mutlakla umum arasında fark var. Biraz karıştım. Mutlak su. Herhangi bir kayıtla kayıtlanmamız su demek. Yani ne? Su dediğin zaman senin zihninde tasavvur eden, akla gelen ne? Asıl yaratılış üzerine bulunan su demek. Sen o suya herhangi bir şey ilave edersen o ilave ettiği şeyin ismini kazanır. Mesela tut buna e, suya çay dök. Bu su ne, ne ismini alır? Çaylı su. Çaylı su. Mesela. Portakal suyu karıştır. Ne olur? Portakal suyu. Bak hep ama Allah bize su derken portakal su mu çay suyu mu bahsetmiyor. Asıl orijinal sudan bahsediyor. Felem tecidû me'en su bulamazsanız. Bak çok önemli. Burada su ma kelimesi, burada nekire olarak gelmiş. Burada nekire olarak gelmesi mutlaklılığına delalet eder. Yani herhangi bir şeyle kayıtlanmamış. O yüzden bu cumhur ulema diyor ki, eğer sen buna herhangi bir temiz madde ilave edersen o maddenin ismini alır. Bir kova suyu, on kova çamaşır suyu dök. Ne olur o? İsmi değişir onun. Çamaşır suyu bak. Ama Allah'ın bahsettiği çamaşır suyu mu, mukayyet suyu mu? Bak buna mukayyet diyor. Çamaşır suyu kayıtlandırdın. Yoksa mutlak su, kayıtsız, şartsız, orijinal su mu? Kayıtsız, şartsız. Çünkü ma kelimesi mutlak, mutlağa delalet ediyor burada. Bütün kayıtları ne yapıyor? Dışına çıkarıyor. Bütün kayıtları ne yapıyor? Dışına çıkarıyor. O yüzden Allah, işte alimler buradan yola çıkarak diyor ki Ya su, Allah'ın ayette belirttiği gibi bir, su, bir sudur. Ya buna necaset karışmıştır, o zaman ona pis su denir. Ya da buna temiz bir şey karışmıştır, karıştığı şeyin ismini, ismini alır. Çamaşır ise çamaşır suyu. Portakal suyu ise portakal suyu. Bak. Bütün bu lafızlara bak şimdi. Çaylı su, çamaşır suyu. Bunlar hepsi temiz maddeler ama karışmış. Deterjanlı su. Bak. Bu söylediğim tabirlerin hangi biri, biri bu ayetteki lafızla eşit anlamlı? Hiçbirisi. Değil mi? Allah bize su diyor mutlak. Mutlak bize sudan bahsediyor. O yüzden alemler diyor ki işte burada su üç kısmı ayrılır. Ya su temizdir. Bu da asıl yaratılış haliyle. Ya bu su temizdir. Ya da buna bir necaset karışmıştır, o pis sudur. Ya da buna temiz bir madde karışmıştır. Mesela suyu atıyorsun ki mürekkep. Mürekkep temiz mi? Temiz. temiz. Peki sen mürekkep attığın zaman, biraz rengi değiştiği zaman sen ona su mu dersin, mürekkepli su mu dersin? Mürekkepli su, mürekkepli su dersin. Peki Allah mürekkepli suyu mu nef ediyor? Şey, mürekkepli suyla madde almamızı istiyor, suyla madde almamızı. Suyla mutlak. Tamam mı? Bunu kayıtlayalım. O yüzden ha buna reddiye veriyorlar mı? Veriyorlar. Bizim bu delilere reddiye veriyorlar. Biz de cevap veriyor muyuz? Veriyoruz. Bu böyle gidiyor. Akıp gider. Sabaha kadar tartışsan gider. Ama şimdi biz biraz muhtasar olarak münakaşa yapıyoruz. Tamam mı? Muhtasar olarak münakaşa yapıyoruz. Onlar bize şöyle reddiye veriyor. Diyorlar ki, siz eğer Allah Kur'an'da su demiş. Buradaki sudan maksat hangisi? Şimdi bize cevap veriyorlar. İbn-i işte Hanefiler vesaire cevap veriyorlar. Diyorlar ki Allah'ın burada Kur'an'da bahsettiği su hangisi Mutlak su. Temiz su. ikimizin anlaştığı. Peki bu temiz su Bahsetti. O zaman burada umumluk vardır diyorlar. Yani Allah diyor ki hangi suyla abdest alırsan al diyorlar. Bunun içine pis su da var. Sizin bahsettiğiniz, bizim kabul etmediğimiz o temiz olup temizlemeyen su da var. Bu kelimeye hepsi giriyor diyor şimdi bunlar. Ancak icmayla hangi su istisna kılınmış bundan abdest almamaya dair pis su. Pis suyla alamazsın. O yüzden geriye bir su kalıyor diyorlar. Eğer diyorlar üçüncü bir su olsaydı Allah bunu beyan ederdi. Allah bunu beyan ederdi. Biz de onlara cevap veriyoruz. Diyoruz ki: Allah bunu beyan ederdi. Burası ayrı. Ancak Ara Araplar neydi? Fasih. Sahabeler de fasih yolu fasih taraftı. Onlar Felem tecidu ma'en nafsini istikdere zaman buradan bizim şu anda aciz aciz bir ilim talebesi olarak anladığımızı anlıyorlardı. Yani man mutlak olarak anlıyorlardı. Mutlak su. Bunun dışında su mukayyet kılınır. İki şeyle mukayyet kılınır su. Ya bir pis bir şey karışmıştır. Ona pis su dersin. Ya buna temiz su, temiz bir şey karışmıştır ona, o karıştığı ismi alırsın. Mesela boyalı su. Boya temiz mi? Temiz. Attın suya, bu suya su mu denir, boyalı su mu? Boyalı su. Allah bizden mutlak su mu istiyor, mukayyet su mu? Mutlak su. O yüzden e, böyle yaklaştığın zaman cevap verebiliyorsun. Bizim başka delimiz var. Mesela... E, e, İşte Ebu Hureyra radıyallahu anh mesela Ahmet İbni Hanbel'in müsterdine geçer. işte Neseyde vesaire bir sürü yerlerde geçer. Mesela e, e, Nebisa Selemm'e sorulduğu zaman suyun e, denizin suyu. Nebisa Selemm ne diyor? Diyor ki O suyu temiz, ölüsü helal olandır diyor. Değil mi? Şimdi alimler diyor ki Bakın buradan istimbat çıkarıyorlar cumhurleme. İşte bu sahabenin bu sözünden, bu sorusundan biz anlıyoruz ki su iç kısım. Neden? Şimdi alimler diyor ki Şimdi sana da sorayım sen de söyle Arhan abi. Şimdi bu geliyor Nebis Aleyhisselam'a e, bu sahabe soruyor. Değil mi? Evet. Sahabe sorarken sence sahabede şüphe var mı ya? buna Bu deniz suyunun temiz olduğuna, pis olduğuna dair hiçbir şüphesi olmaz sahabenin. Çünkü neden? Allah gökten temiz su indirdik diyor tamam mı? Yani bu su temiz. Peki sahabenin o zaman zihninde ne oluyor? Yani diyor ki burada tamam deniz suyu temiz ama bu suyla abdest alınır mı alınmaz mı ondan soruyor. Bak pisliğinden temizliğinden sormuyor Allah'a resimler. Ya demek ki sahabenin zihninde şu var. Tamam burada bir temiz su var, bir de temiz olup temizlemeyen su var ki bunu soruyor. Bak evet. Allah arasında dikkat et. Bunu soruyor. Demiyor çünkü aksi halde sahabenin zihninde hiçbir zaman deniz suyu pis olamaz. Neden? Olsa balık yenmeyeceğini. Pislikten çıkan bizlik yenmez. Balık pis olur. Balığın helal olduğunu hep hepimiz, hepimiz biliyoruz. Biz biliyoruz sahabeler mi bilmeyecek? Demek ki sahabenin orada sorduğu ne? Burada bir su var e, temiz ama bu temiz olup temizleyen su cinsinden mi? Yoksa değil mi? Yoksa değil mi? O zaman demek ki sahabelerin zihninde şu mustakir, şu mustakir sahabelerin zihninde. Demek ki su üç kısmı ayrılıyor ki orada suyun pisliğinden falan sormuyor. Sahabenin zihninde o su temiz ama temiz olup temizleyen su mu yoksa temiz olup temizlemeyen su mu cinsinde. Evet. Demek ki sahabelerin zihninde su üç kısmı ayrılıyor. her bize cevap veriyorlar. Ne diyorlar bize? Diyorlar ki siz böyle bize gelemezsiniz. Diyoruz ki neden? Çünkü diyorlar ki bu bir tane sahabe. Bir tane sahabenin fehmini bütün sahabelere umum edemesin diyorlar. Tamam, bu bir tane sahabe gelmiş, sahabelerin arasında fakih var, sahabelerin arasında e, orta seviye var, sahabelerin arasında çok düşük ilimde olanlar var, tamam mı? Ve bu meşhur bir sahabe geliyor soruyor, bunu Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bütün sahabelerin, bu tek sahabenin zihnindekini nasıl bütün sahabenin zihnine siz adapte edebilirsiniz diyorlar. Biz de diyoruz ki, bu söylediğinizin haklı payı var. Ancak biz dikkat edin Bu her ne kadar haklı payı da olsa bunu rivayet eden Ebu Hureyre. Ve Ebu Hureyre'den de buna başka, buna benzer, ters bir şey Gelmiş. gelmemiş. Ha, e, ha, bu itirazımız belki biraz zayıf onlara. Ama sonuçta bir itirazımız var, bu bir. İkincisi, bu sahabenin her ne kadar sahabe içinde, fakih de olsa, orta seviyede olsa, düşük seviyede olsa bu sahabe meçhul. Belki ilimde ileri seviyelerdendir tamam mı? onlar bize bu sefer nasıl karışacak diyecek ki sonuçta burada ihtimal var. İzaca'a ihtimal var. Batal geldiği zaman istidler ihtimal varsa istedilen ne olur? Baatl olurlar. Ha vel hasıl yani bu şekilde e, bu şekilde çok e, yani tartışılabilir. Tamam mı? Bu şekilde çok Ha bize bir de şöyle reddiye veriyorlar. Diyorlar ki e, diyorlar ki hayır. Eee Su üç kısmı ayramayız. Neden? Mesela şöyle bir hadis var. Mesela e, Muhaniyetten Qalet dedi ki, mesela şöyle rivayet var diyor ki اِغْتَسَلَ النَّبِيُ سَلَّمُ وَمَيْمُونَ vahidin fi اِنْ وَاحِدٍ قَسْعَدًا ف۪يهَا اَثَرُ الْعَج۪ينَ Bu rivayet meşhurdur zaten. Bu rivayet meşhur. Isnadda da zaten, <gülüyor> isnad'da sahih. Sünel-i Kübra'da vs. bir sürü yerlerde bunun kaynağı falan var. Şimdi diyorlar ki Nebis A.S. ile hanımı meymune bir tane kazandan yıkalıyorlar. O kazan etrafında hamur şeyleri var. Hamur böyle kırıntıları, hamurdan eserler yapışmış falan oraya. Diyorlar ki bakın eğer su sizin dediğiniz gibi 3 kısım olsaydı. Yani içine temiz bir madde karışıyor ve bu su temiz madde olmaktan çıkıyor. Kendisi temiz ama temizleyen bir madde olmaktan çıkıyor. Böyle bir şey olsaydı Nebis A.S. ile hanımı bundan abdest bunu la gusletmezler neden? Çünkü ona hamur etrafında hamur var. E hamur karışacak ona. Bu su pis olmayacak. Çünkü karışan madde ne? Hamur. Hamur temiz ama temizlemeyen bir madde olacaktı. E Nebi sallam yıkandığına göre demek ki su ikiye ayrılıyor. Ya temizdir ya da pistir. Biz de onlara hediye veririz. Diyoruz ki hayır. E bunun etrafında ne var? Hamur var. Bu hamur suya ne kadar isabet edebilir ki ne kadar suyu değiştirebilir ki bu ihtimalle Olsa ona karışmış da olabilir o hamur, değil mi? Rengini kokusunu değiştirmiş de olabilir, değiştirmemiş de olabilir. Biz de sizin sizin kaydınızla buluyoruz. İzaca, ihtimal batıl istillal. İhtimal varit olursa istillal batıl olur. Tamam mı? Bu yüzden bununla bize gelemezsin. Allahu Alem, şimdi biz suyu böyle ayırıyoruz, bunun üzerine ileride e, meseleler bina edilecek. Tamam mı? Meseleler bina edilecek, o yüzden böyle bir e, ha Buna da cevap veriyorlar mı bizim en son söylediğimi? Veriyorlar, bu uzuyor, çok uzuyor. Ee, mesela Şeyh e, Dubeyan var, Şeyh Dubeyan ee, bu suyu mesela 25-30 sayfada tartışmış, münakaş etmiş. Şeyh Sadi yine 50-60 sayfada bunu münakaş etmiş. Her ne kadar Şeyh Sadi de iki kısım görüyorsa bunu. Şeyh İbni Teymiye de dedik ki bunu iki kısım görenler arasında. Evet, o zaman suyu üç kısım böldük. O zaman babı bitirdik. Diyoruz ki, bab-ı ahkam-ül kısmı ilk mevzumuz huli kalme uhta huvarı. Su temiz yaratılmıştır. Şimdi o zaman bizim bildiğimiz şu su temiz yaratılmıştır. Hangi su? Gökten inen, deniz suyu, işte akarsulardan, yerin altından çıkan vesaire bu sular temizdir. Bu icmaendir. İcmaen, mesela bunu Merat-ıbül İcmada zikrediler bu. Ondan sonra İbn-i Teymiye bunu Mecmuat-ül Fetavada zikreder. İcmayı. Ümmet icma etmiştir ki su temiz yaratılmıştır. Buna bir sürü rivayet var. Mesela işte Allah Azze ve Celle'nin, E Kur'an'da buyurduğu gibi işte ''En zelne mine s-sema'i ma'en Biz gökten temiz su indirdik. E, ''Yüne zülâleykum mine s-sema'i ma'enlu yutahyurakum bi'' O gökten su indirir, sizi bununla temizlenmek için. Ondan sonra hayız kanından soranlara ''Huttuhi ve krusuhi sumaksilihi bilma'' diyor mesela. E, onu işte çit ovala, ondan sonra suyla temizle bak. Ondan sonra mescide idrarını yapan Arabi için ''Subbu'a bevlil arabi zenubem mimma'' diyor. İşte Arabın bevline bir kovası dökün. Bunların hepsinden ne anlıyoruz? Su temizdir. Ve temizleyen bir maddedir. Bunda da ne var? Bunda da ne var? İcma var. Bunda da ne var? İcma. Suyun temizliği olduğuna dair icma var. Şimdi son ikinci ve son meselemizi kitapta işleyelim. Bugün biraz uzattık bayağı. Ee, toplam 3 saattir dersteyiz daha fazla. Şeyle beraber. Akide ile beraber. Evet. Evet kitapta e, i̇bn Kudame... Devam ediyor. Dedi ki Kitab-ı suların kısımları. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ehdâsi ve'nnecaset. Bu su hadeslerden ve necasetten temizler. Bu su hadesten ve necasetten temizler. Hangi hades? Hadesi kaça ayırdık biz? İkiye, İkiye aylık Büyük hades, küçük hades. Büyük hades ne? Cünüplik hali. Küçük hades, abdestsizlik hali. Su bunlardan temizlenir. Delil Maide Suresinin 6. ayeti. Onu da okumuştuk zaten. Bir de hadeslerden temizler. Evet. Hadeslerden. Hades nedir? Şeriatın pis olarak kabul ettiği evet. şeyler Pis olarak, şeriatın pis olarak evet. kabul ettiği şey nedir? Necasettir. Evet. Su bunlardan da temizler. Bunun delili mesela işte e, necasete örnek verelim. Mesela kadının ferzinden gelen kan, hayız kanı bu pistir. Evet. Allah Resulü'ne sorduğu zaman ne diyor? فَغْسِلُوهُ bilme Onu suyla yıka. Yani hıttihi vakrusihi sunmaksilihi bilmem. Sonra en son ne yap diyor onu ovaladıktan sonra vesaire. Onu ne yap? Suyla yıka. Biz bu hadisten ne anlıyoruz? Neyin delili çıkıyor oradan? Neca, suyun necaseti temizlediğine dair delil. Şimdi bunları hepimiz biliyoruz zaten icma olarak. hani Tabii ki abdest suyla alınır. Tabi ki necaset suyla temizlenir. Ama madem fukuh okuyoruz bunları delillendiriyoruz şimdi. Tamam. O zaman diyoruz ki necaseti ortadan ne kaldırıyor? su ortadan kaldırıyor. Yine başka bir delil. Mesela işte be, demin okuduğumuz hadis, demin söylediğimiz hadis. Bedevi geliyor idrarını yaptığı zaman mescidin bir köşesine. Ne diyor diyonebiliriz aslında? Su alabe bil'arabiye zanuban mimman. Değil mi? Bırakın diyor onu. Bu Arabinin bevline bir kovası dökün. İdrar necaset mi? Necaset. Değil mi? Ne yapıyor bunu? Bir kovası dökün diyor. Demek ki su necasetten ne yapar? Temizler. Mesela, evet ve çok yani bu icmadır var. He. Ya o mescit şimdi ayrı işte nasıl sahabe gelir mescideşe? Işte. Onun cevabı basit yani Tamam bak inşallah bunu durdurayım. sen bak telefonu. Evet. Devam ediyoruz. <gülüyor> yani bunda bunda bir zaten bir şüphe yok. Bunda açık ve Hatta Hatane bir sahabenin işte bir çocuk alıyor değil mi kucağını? oturtuyor. Şu çocuk idare ne yapıyor? Ne bir sahabe bir su emrediyor. Ne yapıyor? Su serpiyor vesaire. Onlar gelecek. Neden orada yıkamadı ne bilsenam su sertti yıkaması gerekme. Onlar gelecek tamam mı? Onlar e, daha biraz daha ileride kimi O yüzden diyoruz ki bu hades ve necasetten ne yapar bu? Temizler. Sonra sonra son mevzu olarak bugünkü son mevzumuz. Yoksa sular kısmı daha devam edecek. Önümüzdeki derslerde inşallah. Fela tahsulut taharatu bi ma'in gayri. İşte kıyametin koptu. İşte noktası. Hemen yazalım. فَلَا تَحْسُلُتْ تَحَارَةُ بِمَا اِنْ غَيْرِ Bunları bizi Arapça'da takip edenlere de tane tane tercüme edelim. Geldiğimiz yere kadar dedi ki kitabu tahara, taharet kitabu, babu ahkamil miyah. Miyah ma'ın çoğulu, miyah sular, suların hükümleri babı. Sonra diyor ki hulika yaratıldı, elma'u ma tahuran, temiz yaratılmıştır. Bunların hepsini anlattık. يُتَحْهِرُ temizler yani bu su temizler faili huvedir, suya döner yutahhiru temizler minel el ahdas ve en Hadeslerden ve necasetlerden temizler bu su. Anladık burayı. Sonra fala tahsulu hasıl olmaz et taharatu taharet bi maen. Ma'i, e, akıp gitmek. Ma'i ismi fail akıp giden yani sıvı madde, sıvı madde. Fala tahsulu taharatu bi maen. Taharet sı sıvı madde ile hasıl olmaz gayri Ki, buradaki had suya dönüyor. Su dışında, onun gayrı dışında yani suyun gayrı dışında başka bir sıvı madde ile taharet hasıl olmaz diyor. Şimdi suyun dışında taharet hasıl olmaz. Hasıl olmaz. Bunu kim söylüyor? i̇bn Kudame. Şimdi hangi taharet? Necasetten taharet ve hadesten taharet. Hadesten taharet ne? Hadesten temizlik demek bu. Ne demek hadesten taharet? Şimdi, taharet, necasetten taharet bir de hadesten taharet diye ikiye ayırıyoruz. Değil mi? Mesela fıkıh kitaplarında da çok geçer bu yuva. Necasetten taharet ve hadesten. Hadesten taharet yani bu hadesin iki kısmı var ya. Gusül, şey, cünüp, cünüplük hali ve abdestlilik hali. Bundan taharet, temizlenmek. İki necasetten taharet yani necaset olan şeyleri temizlemek. Bu da namaz kılan için üç yerde olur. Namaz kıldığı mekan, elbisesi ve bedeni. Tamam mı? Şimdi diyor ki müellif her, su dışında herhangi bir sıvı, Örnek ver şimdi su dışında sıvı şey alkol. alkol. Yok yok temiz bir şey ver bari. Hani alkol temiz mi pis mi? Gerçi onu da tartışacağız da. Alkol temizlemiyor. Yani tartışacağız inşallah. İnşallah temiz. Şimdiden örnek veremiyorum. Aha. Temiz. O münakası gelecek. Evet. Suyun İçki mu? haram ama madde olarak insanın üstünde vesaire o temiz. O gelecek. Tamam. Şimdi. Süt. Süt. Başka? Portakal suyu. Portakal suyu. Çay. Çay. Çamaşır suyu. Evet. Değil mi? Bunların hepsi ney? sıvı maddeler. Evet. İşte diyor ki hadesten taharet yani cünüplülüğü ortadan kaldırmak için ve abdestsizliği ortadan kaldırmak için evet. su dışında başka hiçbir sıvı maddeyi kullanamazsın. Evet. Bunda ne var? Bunda ne var? İcma. Bunda icma var. Evet. Bunda alimler icmayı zikrediyor. Tamam mı? Burası çok önemli. Bunda alimler Ne yapıyor? Ne yapıyor burada hainler? İcmayı ediyorlar Su dışında başka bir sıvı madde ile abdest alınmaz veya gusül, gusül burada yapılmaz. Şimdi buna delil de zikredelim. İzma, i̇cma kendi başına yeter ama delil de zikredelim. Mesela Allah Kur'an'da ne diyor? Maide suresinde. Bak şimdi tek tek alalım. Ya yühellezine amenu. Ey iman edenler. İza kumtum ila salati. Namaza kalktığınız zaman ne yapın? Fagsilu vucuhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Ve eydiyekum iler merafik. Ve ellerinizi de dirseklere kadar, dirseklerle beraber diyelim ona yıkayın. Vemsehu bir usikum. Başlarınızı ne yapın? Mesedin. Ve ercu ilal iler keabeyn. Ayaklarınızı da ne yapın? Topuklarla beraber, topuklara kadar yıkayın. Ve in kuntum cunuben. Eğer cunub iseniz. Fettahheru, temizlenin. Ve in kuntum merda, eğer hastayseniz, ev ala seferin veya sefer üzeresiniz, ev ca'e ahadun minkum minel gâyeti veya sizden bir tuvalet yolundan gelmişse, ev la mistum nisa veya kadınlara lemsetmişseniz, fe lam tecudu ma'en, su da bulamazsanız, fe teyemmemu, teyemmedin. Bakın bu ayetten, bu, ayette, bu ayet neye delil? Su bulamazsak ne yapacağız? Eğer sarhangi bir sıvı madde olsaydı, su bulamadığın zaman ona, Giderdin eğer abdest çaiz olsaydı. Allah ne diyor? Su bulamazsın. Sudan maksat hangi su? Mutlak su. Yani bir şeyle kayıtlanmamız. Çamaşır su mutlak su mudur, mukayyet su mudur? Mukayyet. Hayır. Çamaşır su bak kayıtladın. Portakal suyu mutlak mıdır, mukayyet midir? Mukayyet. mukayyet. Portakal suyu bak kayıtladın. Peki şey, çözülü kesmek için değil de, Deniz suyu nasıl oluyor? Hayır hayır. O bir şeyle kayıtlanmamız. O denizin kendi ismi. Sen onunla kayıtlamın. <gülüyor> o <gülüyor> denizin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak. Huli kalma utahuran. Zaten şimdi tuzlu dedin ya sen. Allah tarafından yaratılmış olduğu için şey değil mi? Şimdi tuzlu dedin ya o yüzden bazı sahabeler buna itiraz getirmiştir. Bazı sahabeler mesela bunlardan bir tanesi işte e, İbn Ömer başka sahabelerden sahih rivayet var. Deniz suyuyla abdest almayı kere görüyorlar. Bu senin söylediğin sözden dolayı. Ama onlar şaz kalmıştır. Onlardan sonra icma bunu münakid olmuştur ki bak icma münakid olmuştur. Deniz suyuyla abdest yok. yok. Çünkü deniz suyu karışık. sonradan tuzlu eklenmiş midir? Hayır. Yok. Peki enzellemine semâ ima'en tahuran dediğinde Allah, biz size gökten su indirdik. Bu deniz suyu nereden geldi bize? Allah gökten su indirdik diyor. Bak demek ki o asıl yaratılış hali üzerine. O yüzden asıl yaratılış hali üzerine olan sular temiz. Düşün ki yer altından bir su Anladım, geçiyor. Evet. Bu yerde hani toprakla seni karışıyor, bulanık falan oluyor. O da, onunla da abdest alabilirsin. Evet. Çünkü o asıl yaratılış hali delil. Allah diyor ki enzellemine semâ ima'en tahuran. Allah'ın semadan indirdiği, Asıl yaratılmış haliyle sular çeşit çeşittir. Kimi bulanıktır, yer altından çıkıyor. Bunların hepsi Allah'ın semadan indirdiği şeylerdir. Öyle tamam mı? Ondan sonra bu işte deniz suyu, suyu mesela hepsi, hepsi asıl haline bulunan mutlak su. Hepsi mutlak sudur. Tamam, Bunlar mukayyet su. O tuzlu su denmez ona. Tamam, o asıl yaratılmış hali. Tamam. Çünkü tuzlu su ne demek? Sen ona tuz eklersin. Öyle mukayyetlaşır. Gelilin yaptıkların. Mukayyet oluyor. Tabii, Allah mu tarafında yapmış mı? Aynen öyle. Tamam. Ki özel de bir nas var. el O deniz o suyu temiz. Ölüsü helaldir diyor. Evet. Tamam. Evet. Bazı sahabeler kerih görmüştür. Mesela İbni, İbni Ömer'in lafzı var. E, sahi. Mesela bulabilirim. Beyhakî vesaire Diyor ki, e, deniz suyuyla şey, temim etmek bana deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir. Başka sahabelerden de var. 2-3 tane sahabeden vardır. Evet. Ancak bu sahabelerin bu görüşleri nedir? Eşşaz görüşlerdir. Evet. Kendilerinden sonra icma münakid olmuştur. Yani icma edilmiştir ki, evet. ümmet tarafından deniz suyuyla abdest, temiz. O yüzden şabe orada sahabelerin orada e, kendi eee içtihatlarından dolayı ettikleri hatadır. Evet. Sadece öyle diyebiliriz en fazla. Bu da şaz görüşlerdir. Evet. Normal. Tamam? Su dışında hiç ummadık temizle Temiz. O zaman ne dedik? Allah Kur'an'da ne diyor? Su bulamazsanız teyemmüm edin. Aksi halde su bulamadığımız andan itibaren bize ne diyor Allah? demek ki su dışında başka bir şeyle demiyor çay demiyor portakal suyu vesaire demez çünkü lafsı mutlak. Evet. Orada nekir olarak gelmiş mutlak mutlak ifade eder. Evet. O zaman bizim bildiğimiz zihnimizdeki su. Evet. Sana su dediğin zaman aklına portakal suyu gelir mi? Çay yok gelmez. O zaman Allah'ın kastettiği mutlak su. İçtiğin su yani. evet. Mutlak su gelir tamam mı? Evet. Buraya kadar anladık. Şimdi İbnü Kudame ne dedi? فَلَا تَحْسُلُتْ تَحَارَةُ بِمَا اِنْ غَيْرِ Su dışında başka sıvı şeyle taharet hasıl olmaz. Hangi taharet? Necasetten taharet ve hadesten taharet. Hadesten tahareti anlattık. İcma var ki su dışında başka bir şeyle cünüplük hali kaldırılmaz. Sıvı bir şeyle. Evet. Onları bulamazsan temmime geçersin zaten. Abdestsizlik hali de böyle. Bir de ikinci mevzu var. Sıvı bir şeyle, su dışındaki sıvı bir şeyle pisliği ortadan kaldırmak. Necaset. Necaset, Evet. Şimdi cumhur ulemaya göre Şafilere, Hanbelilere ve Malikilere göre. Şafilere, Hanbelilere ve Malikilere göre su dışında evet. su dışında başka bir sıvı madde ile necaseti izale etmen caiz değil. X'e de <gülüyor> göre Yine İbni Teymiye'ye göre ve günümüzdeki muhasırlardan Şeyh İbni Muteymi'ne göre evet. ve başka birçok alime göre su dışındaki başka bir sıvı maddeyle eğer o pislik giderelebiliyorsa giderebilirsin. Anladın mı buraya kadar? Evet. Şimdi. Cumhur ulema ama ne dedik? 3 mezhep özellikle. Şafihan Beli, Maliki. Bunlar ne dediler? Su dışındaki sıvı bir şeyle. Taharet hasıl olmaz. Bunlar neyi delil getiriyorlar? Bunlar diyorlar ki bakın hangi nasla bakarsanız bakın Allah Resulü her zaman suyla temizlenmesini emretmiştir. Mesela hayız kanından soran sahabeye, bayan sahabeye ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Diyor ki summa kurusihi, summa bilme. En son ne diyor? Onu suyla yıka. Emir mi? Emir. Güzel. Emir. Şimdi kaydedere bak. Şimdi mezhepleri burada şey yapıyoruz tamam mı? Münakaşa yapıyoruz. Emir mi? Bu emir. Güzel. Allah Kur'an'da ne diyor? Resul ne verdiyse onu alın. Ne neden yasak ettiyse ondan men olun. O zaman Resul'ün emri aslen nedir? Vücub ifade eder. Ta ki o vücubiyeti vücubluktan kaldıran başka bir nas varsa yumuşatan o zaman sünniyete döner. Sünnete döner. O ayrı. Ama asıl Resul bir şey emret derse, bu ayete göre nedir? Evet. Vaciptir onu Vaciptir, yapmak. Evet. Peki. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye suyla yıkamasını emrediyor. Doğru mu? Evet. Emrediyor. O zaman burada Suyla yıkaması lazım diyorlar. Evet. Tamam mı? diyor Mesela başka bir örnek. Demin söylediğimiz hadis. Sahabe geliyor. Meşidin bir köşesinde ne yapıyor? Evet. İdara ne diyor? Nebis Aleyhisselam ne diyor ona? Şey. Subbu ala bevli'l-arabi. Subbu emir. Emir lafzı. Su dökün. Emir mi? Evet. Emir. Bak sudan başka. Demek ki sudan başka hiçbir şey temizlemez. Değil mi? Ve Nebis Aleyhisselam yine fiillerine bakın diyorlar. Çocuk geliyor kucağına idara ediyor. Su serpiyor. Hiç başka bir şey var mı? Yok. O zaman diyorlar emir de vücub ifade eder. O zaman sudan başka hiçbir şey temizleyemezsin. Yani günümüze göre kosla ile temizleyemezsin. Şafii, Hanbeli Malike'ye göre çamaşır suyu kullanamazsın. Çamaşır suyuyla sadece, çamaşır suyuyla yetinemezsin. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyelim ki senin elinde evet. senin elinde he, leke çıkarıcılar kullanamazsın. İstediği kadar pislik gitsin. Kullanamazsın. Şimdi e, adamların delilleri de var. Resul size ne verdiyse alın. Neden nasıl yasakalın? Kaçının ondan. E, Ayetleri, hadiselere bak sadece sudan bahsediyor. O zaman diyorlar ki bütün bu görüşler bizi teyit ediyor diyor şimdi bu içmesi. Yani bunlara göre diyelim ki sen, sende bir tane çay var. Bir termuz çay var. Bu da soğumuş, bozulmuş içmeyeceksin. Çöldesin bir yerdesin. Senin elbisenin bir kısmına da idrarın isabet etti. Namaz kılacaksın. Şimdi sen çay döküp temizleyemezsin diyorlar ona. Portakal suyu döküp temizleyemezsin. Hangisi? Kosla döküp. Günümüze vur, temizleyemezsin. Çamaşır suyu temizleyemez. Neden? Allah Resulü sudan bahsediyor. Allah da ayette sudan bahsediyor. Aldık şimdi bunların delillerini. Ama biz diyoruz ki Allahu alim. İlim Allah'ın indinde. Allahu alim. Biz diyoruz ki burada râci olan, tercih ettiğimiz görüş Hanefîlerin görüşü. Yani sudan başka sıvı bir şey eğer o pisliği temizliyorsa Onunla temizlik hasıl olur. Yani Şimdi Teğmiye bunlara İbn-i Teymiye, Hanifi, İbn-i Huseymiye'nin vesaire başka alimlerde Hı. biz bunların görüşünü inşallah tercih ederiz. Raci, raci olan mi? görüş burada. Raci olan görüş. Su dışındaki herhangi bir sıvı madde. Temizliyorsa. Temizliyorsa temizler. Mesela buna zeytin yağını pek katamayız. Katıdır zaten yapışıp kalır. Tamam mı? Ama onun dışında böyle sıvı temizleyebilecek özelliği olan herhangi bir sıvı madde. Temiz olan herhangi bir sıvı madde su dışında. Bununla pisliği ne yaparsın? Gidermen Caiz. Şimdi yani bunlara tamam diye verelim. Değil mi? He? Mesela, değil mi? Olur mu kolay? Tabii tabii tabii. Şimdi bunlara diye verelim. Tamam. Şimdi bunlara göre, diyelim ki senin üzerinde bir pislik var. Sen de buna çay döktün ve o pislikten eser kalmadı O yine o elbise pis sayılır. Tamam mı? Diğer şey göre. Pis sayılır. Neden? Çünkü onlara göre sadece su. Şimdi biz bunlara diye veriyoruz. Bak şimdi Erhan abi. Bu diyor 8-10-15 dakika sürer. Tamam mı? Bunu bir anlatayım. Ondan sonra ders bitecek. Sabretinşallah. Tamam Dersim bayağı uzadı. Dört yani saate doğru gidiyoruz. Bu işin rekoru ders halkaları tamam mı? 11-12 saattir. <gülüyor> Affedersin, Basur'u çıkmayan adam kalmamıştı bizim aramızda. Tamam mı? Oturmaktan. Öyle bir şey yani. Ders halkaları öyledir biliyorsun. Yani üniversite gibi değil. Resmi okul gibi değil ders halkaları. Tabii, tabii. Hani bu İmam Şafii, İmam Marik o dönemlerde böyle nasıl yetişir insanlar? Aynı. Böyle şeyh de senin gibi oturur yere ders halkası kurusun daire. Etrafı böyle mi? saatlerce oturursun etrafında. Saatlerce... Oturursun. Benim şey ayak mı? Benim şu e, to, ayak topukları var ya sağ tarafta. Hala izleri vardır biraz. İki tarafta böyle şey çıktı. Nasır'da mı? Nasır çıktı şu saat. E, Çünkü bağdaş yol, kura, doğru, kura saatlerce oturuyorsun. Tabii. Tamam mı? Ee, şimdi o yüzden bu 3-4 saat bir şey değil. Bana e, hafif geliyor yani. <gülüyor> o yüzden alışacaksın. Böyledir yani. <gülüyor> Bugün işin de yok. İşe de gitmiyorsun. Devam. Bu 10-15 dakika bunları diye kısmını şey yapalım. Tercih bitirelim inşallah dersin. Şimdi bunlar ne dediler bize? Dediler ki böyle böyle delilimiz var. Resulullah'ın fiili de var bunun. Tamam. Şimdi onları reddiye veriyoruz. Diyoruz ki bizimle sizin aramızda ittifak ettiğimiz bir kayda var diyoruz bunlara. Nedir o kayda? El-hukmu yedûru me'a illetihi vücuden ve ademen. Hüküm var olması veya yok olması illetin vücudiyetine veya Yokluğuna göre değer kazanır. Bu fıkıhta kayda ve en temel... Kayda. Fıkıhta beş tane falan baba kayda vardır. Böyle beş tane, altı tane en böyle ağır baba kayda vardır. O o fıkıh usulün olmazsa olmazıdır. Bu kayda onlardan bir tanesi. Yani bir şeyin haramlığına bir sebep varsa, yani bu bir sebepten dolayı hayalamsa, o sebep nerede bulunursa o haram olur. mesela Mesela içkinin... Illeti. İllet, dediğimiz olay, i̇llet dediğimiz olay. İçkinin illeti mesela aklı örtmesi. Değil evet. mi? Bu illet hangi maddede bulunursa o maddeyi ne yapar? Haram. Şimdi uyuşturucu bugün birisi gelse bize yani. dese ki uyuşturucu şu bir de kapı çaldı bir dakika. Evet abi. Devam ediyoruz. Ne dedik? El-hukmu yedûru ma'a illetihi vücuden vâdemen Yani bir illet bir şeyde mevcutsa o hüküm bakidir. İllet ortadan kalkarsa hüküm de Ortadan kalkar. Bak bunu çok iyi fıkh edelim. Mesela aklı örtme. Bir insan bize gelse dese ki getir Kur'an'dan sünnetten delilini uyuşturucu haram. Biz de diyoruz ki aklı örtme olayı vardır burada illet. Tamam. Allah bazı lafızlar kullanmış. O lafzın içinde aklı örten madde ismi vardır. Tamam mı? Bu bir illettir. O zaman Allah'ın bizden haram kılmasının sebebi o lafızlardan çıkan ne? Aklı örten madde olması. Bu da neyde bulunursa onun hükmünü alır. Tamam mı? Onun hükmünü alır. Anlaştık mı? Kıyas da budur zaten. K yani <gülüyor> sübhanallah. hani bilmeden inkar ediyoruz. Kıyas nedir? Bir illet vardır. O illet başka bir şeyde varsa ha, değil mi? Ha, ha. başka bir şeyde varsa 10 hükmünü alır. Hmm. Yoksa 10 hükmünü almaz. Şimdi bunu kıyası biraz daha ileride böyle geri geldiğinde tamam mı? Hmm. Kıyas yaptığımızda bazı meseleler kıyas yaparak istilal edeceğiz. Yaptığımızda kıyası açarak yaparız. Tamam mı? Oradan da e, meram hasıl olur inşallah. Tamam mı? İllet varsa haramı. O zaman illet ortadan kalkarsa kalkar. haramlık kalkar. İllet ortadan kalkarsa haramlık kalkar. <gülüyor> Anladık buraya kadar. Evet. Şimdi elbiseyinin namaz kılmasını engel olan illetlerden bir tanesi ne? Necaset. O elbiseyde değil mi? Necaset varsa üzerinde. Peki. Bu necaset, o zaman illet ney burada? Necasetin evet. var olması. Değil mi? Peki. Biz diyoruz ki ya bak aramızda anlaştığımız bir kayda var. Eğer illet bir yerde varsa evet. o o hükmü alır. Kalkarsa Geçeriz. geçer. Şimdi bunu reddiye veriyoruz Arana abimle. Şimdi çayla döktün. Çay temizlemez mi şimdi? O maddeyi temizler gider değil mi? çay temiz Veya çamaşır suyu döktün. Veya koltuğa döktün. Temizliyor mu temizlemiyor mu? Temizliyor. Peki o necaset döktükten sonra o necaset orada kaldı mı gitti mi? Gitti. gitti. O zaman illet ortadan, kalktı. ortadan kalktı. kalktı. Doğru mu? İllet ortadan kalktı. O zaman madem ki illet ortadan kalktı o zaman nasıl onu hala pisleyebiliriz? Bu bir. İkincisi. Yani abi, senin elbisenin kol tarafında pislik var. Ben aldım kol tarafını makazla kestim attım o pis tarafını. O elbiseyle namaz kılabilir miyim? Niye kılabilirim abi? Suyla yıkamadım. Şimdi biz bunlara soruyoruz mesela. Biz bu elbiseyle niçin namaz kılamayız? Kılarsın, niye? Yok, bunlara soruyoruz Neyse. mesela. He. Niçin kılamayız? Tabii, kılamayız? tabii Sen bunu temizledin mi? Temizlemedim. Suyla temizledin mi? Temizlemedin. Tabii. Ama o hükmü ortadan kaldırdın. Şimdi bunlara sorduğun zaman kılınır diyorlar. Tamam mı? Ama diyorlar ki sizin söylediğinizle bizim söylediğimiz farklı. Biz diyoruz ki bak, meselenin aslında döndüğüne farklı değil. Neden? Çünkü o elbiseyle kılınmasına sebep ne? Necaset. O, o, o necasetin kalkması. Yani illetin ortadan, ortadan kalkması. Evet. Şimdi, illetin ortadan kalkması. Biz diyoruz ki fıkıhta başka bir kayda var. Çok önemli. Kaydelerle olmadan çözemezsin. Şerefin fehmine dönmeden çözemezsin ayetleri, hadisleri. Anladığını zannedersin ayet hadislerini. Şimdi yazıyor. Muharracun mehracel. Bunu yazmana gerek yok muharracun mekracel galip diye bir şey var. Yani bir toplumda bir şeye galip ismini almıştır. Çoğunluk ismini almıştır. O yüzden her zaman o ön planda tutuluyordur. Yani necasetin temizlenmesi için galip olan şey nedir? Galiben zikredilen sudur. Yani sen hiç Allah Resulü'nü tasavvur edebiliyor musun? Şey diyecek ki, hayız kandan sonra elbiseni portakal suyuyla temizle, zeytin zeytinyağıyla temizle çayla temizle, kostayla temizle, çamaşır suyuyla aksiyonla temizle. Rahatsız eder reklamlar olsun. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey bekleyebilir misin? Zor. Yani düşünebilir Zor, misin, şey. arabın bevrine su döken Allah affedecek ki arabın bevrine bir kova portakal suyu dökün. Arabın bevrine bir kova çay dökün. E tabii ki su dökecek. Tabii ki su diyecek. Çünkü o gün su muharacın mehracel galip olayı vardır. Yani o gün galip olan bilinen şey asıl nedir? Su. E tabii ki sen su diyeceksin ona. Değil mi? Tabii ki sen ona Su diyeceksin. O yüzden biz şimdi bak sana bile sorsam sen de anlarsın. Şimdi Yaran abi orada Allah Resulü'nün istediği emri suyun dökülmesine mi? Yoksa izaletin, bak bunlara reddiye veriyor şimdi. Allah Resulü'nün bu naslardan istediği suyun dökülmesi mi? Yani necaset, öyle dök. Necaset, Yoksa pisliğin izalesi mi? Necaset, Delil neyi necasetin izalesi olduğunu? Eğer o su temizlemeye yetmiyorsa sen su kullanmaya devam etmeyeceksin mi? Değil mi? Devam edeceksin. Çünkü evet. daha necaset gitmedi. Bunlara göre de bir su döktün şimdi. Pislik gitmedi. Evet, evet. Devam etmeyeceksin mi suya? Edeceksin. Bunlar şimdi edeceksin diyor. Peki biz onlara diye versek. Onların mantığıyla bakarak. Ya için bir su temiz pisliğe su dökmeye devam edelim ki? Allah Resulü bir kova demiş. Ben de bir kova dökerim mesela. Diyelim ki burada affedersin abi 250 metre 300 metre idrar var her yerde. Sen tutsan buna bir kova su döksen. Yeter mi? Niye? Allah Resulü diyor ki bir kova su dökün. Şimdi, demek Allah Resulü'nün buradan istediği ne? Necasetin izale edilmesi. Yani Allah Resulü'nün burada istediği su dökülmesi değil. Değil Hiç mi? Aksi halde Allah Resulü'nün istediği sadece su dökülmesi olsaydı, necaset giderilmedi. Yani sen su döktün şimdi, necaset giderilmedi. Sen su dökmeye devam etmeyeceksin mi? Veya o suyla o elbiseyi yıkamaya devam etmeyeceksin mi? Edeceksin. Ama Ee, şöyle bir cevap gelemez mi? Ya niye yetelim ki? Ben bir kere suyla yıkadım. Allah Resulü sürede ben de yaptım. Hemen bize ne cevap verecek bunlar ya? Ama necaset gitmedi. Heh diyeceğiz. O zaman yakaladık illeti şimdi. İlletin burada istenilen şey necasetin giderilmesi. Yoksa Allah bazen galip olan bir şeyi söyler. O gün meşhur olduğu olan şeyle zikreder bize ya. Sen diyebilir misin? Ee, e, ya adamın kavasını taşla yerdim. Ta, ta, ya şu adamın kavasını taşlayacağım dersin. Değil mi? Tabii evet. Halbuki tutup sonra demir atarsın Yani bilinen, maruf olan şey nedir? Onun ismi zikredilmiş. Onun ismi zikredilmiş. Başka değil bak. Yani çünkü deli naslara baktığımda Şimdi Allah Resulü kadınların bu elbiselerinin yerlerde sürtülmesine ne diyor? Onu ne temizler? Ha? Toprak temizler onu. Değil mi? Ayakkabıdan soruyorlar. Değil mi? Değil mi? Allah Resulü, ayakkabıdan soruyorlar. Diyorlar, e ya Resulallah, yerde pislikler var vesaire. Allah Resulü ne diyor? Ondan sonra gelen kısım kara partisi onu temizler. Evet. E şimdi, hani su? Bunlara göre temizlenmemesi lazım. Hani su? Evet. Suyla mı temizledik şimdi bu? Ama Allah Resulü ne diyor? Ondan sonra gelen kısım o ayakkabıyı ne yapar? Evet. Temizler. Demek ki, istenilen hep ne? Necaset gideriliyor mu abicim? İllet kalkıyor mu ortadan? Bitti olay. Evet. İllet kalkıyorsa, Değil mi? İllet kalkıyorsa ortadan biter. Yine sen abdestten sonra taşla temizlenemiyor musun? Taşla temizlenemiyor. 3 taş kullanmıyor musun? Niye abicim? Su kullanman lazım. Değil mi? Bak şimdi rediye veriyoruz. Devam ediyoruz reddiyeleri. Su kullanman lazım. Ama Allah Resulü ne diyor? İza zehebe ahadu nasıldı hadis? Eza zehaba ahaduhumul ghaid va ila al halawa ila iza zehaba ahaduhumul ghaid ghaidti ya allah alim falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjaran fa innahu tudzi an taşla gitsin bu üç taş ona caizdir yeterlidir diyor şimdi hadiste tamam yeterlidir peki su kullanmıyorsun burada ne yaptık şimdi biz temizlendik kafi demek İzah illa izalet su değil anlatabilirim ya. o yüzden Bunlara göre şimdi çöldesin sen senin üzerinde bir necaset elbise var. Necaset elbise var. Diyorlar ki o necaset elbiseyle sen namaz kılamazsın. Su yoksa namaz kılamazsın. Yanında çay suyu var kullanamazsın onu. Biz de diyoruz ki hayır çöldeysen abicim senin üzerine farzdır o çay suyunu dökeceksin. O elbiseni öyle temizleyeceksin öyle namaz kılacaksın. Anladın mı? Ya da toprakla elbise olacaksın. Ve alakullihal onu temizleyeceğim bir şekilde. E, ama diyelim ki şimdi onlara göre toprağa geçersin diğer su bulamazsan. Mesela böyle getiriyorlar teğmüm edersin diyor necaset yerine. Teğmüm edersin. de pislik var, bedeninde pislik var. İzale edemiyorsun, teğmüm edersin. Pisliği giderme niyetine. Böyle kabirler de var, onlar gelecek. Tamam mı? Ha, ama biz diyoruz ki hayır. Sen hiçbir zaman toprağa geçemezsin, şeye geçemezsin. Ancak su bulamazsan veya sıvı temizleyici bir madde bulamazsın. O yüzden senin evinde pislik var. Sonra çamaşır suyla temizlemen caiz. koslayla caiz aksiyonla. ...caiz. Tamam. Burada rahat olalım inşallah. Burada ne yapalım? Burada rahat olalım. Ee, o yüzden biz diyoruz ki... ...yani... ...bütün bu söylediğimiz deliller... ...bütün bu söylediğimiz deliller... ...onlara reddi. Bir de... E, ...biz dedik ki... Muhar ya açsana Nisa suresi 23. ayeti bir aç. Nisa suresi 23. ayeti aç. Bak şimdi Muharracul mehracel galib olayını ayetten verelim. Yani fakihler bizim mezheb imamları, mezhep eshabı bu delilleri Kur'an'dan, sünnetten nasıl çıkarmışlar? Şimdi Muharracul mehracel galib. Yani Allah bazen bir ismi zikreder o toplumda galiben kullanıldığı için. Yoksa illa o gerektiği için değil. Tamam mı? Şimdi bak Nisa suresi 23. ayeti aç. Evet. Sesli olarak okudur bir dakika. Sesli olarak oku. Bak orada...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 kızlarını almanızda size bir mahsur yoktur. Hı. Kendi sülmünüzden olan oğullarınızın eşliği ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Hı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyi. Şimdi Tek tek. Analarınız. Analarınız. Kızlarınız. Kızlarınız. Bunlar ne olmuş bize? Haram kılınmış. Başka? Evet kız kardeşleriniz. Tamam çok güzel. Anladık buraya kadar. Hiç evet. sorun var mı? Yok devam et. Halalarınız. Halalarımız da bize haram olmuş. Teyzeleriniz. Teyzelerimiz maşallah. Kardeş kızları. Kardeş kızlarımız. Evet. Kız ha. kardeş kızları. Kız kardeş kızları evet. Sizi emzirilen analarınız. He bize emzirilen ananı. Buraya kadar da hepsi haram mı? Evet. Devam et. Süt bacılarınız. Tamam çok güzel. Hiç bir Eş, yok. Eşlerinizin anaları. Eşlerimizin anaları evet. Kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey tamam, kızınız. Aa güzel. Burada işte işgal burada. Bir daha oku orayı sesli. Kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarımız ha. Evlerinizde bulunan üvey kızlarımız Yani odalarınızda diyor Allah. Senin odamda yani benim odamda benim evimde bulunan üvey kızım. Başka benim şey. hanımım var. Onun bir tane kızı var. Rebaib budur. Ayette Arapçası Rebaib. Şimdi ne diyor sizin evlerinizde? Güzel abicim onlar üst katta oturuyor kendi evlerinde. Ben de alt katta oturuyorum. O kadının evliyim. İki evliyim. Bir kendi hanımla burada oturuyorum. Bir de üst katta bu kadın var kızıyla. Bu benim evimde mi? He? Benim evimde değil. Üst katta oturuyorlar şimdi onlar. Kendi evleri var bir tane. Şimdi ben bir kadınla evleniyorum. Üst kat komşu mesela. Bunun da bir tane kızı var. Tamam mı? Bunun da bir tane kızı var. Benden değil. Evet. Kendi daha önce evlenmiş. Dul. Ben tutuyorum. ona Onunla evlenmek istiyorum ve evleniyorum. Evet. Ve anlaşıyoruz. Tamam. Sen üst katta kendi oturduğun evinde devam edeceksin oturmaya. Ben de alt katta... Birinci eşimle beraber oturacağım. Böyle bir anlaşma yaptık mesela. Tamam kabul ettim. Şimdi. Bana kim haram kılmış? O kız. O kız bana şimdi haram mı? Bu ayete göre. Haram. Değil mi? Benim eşimin kızı. Değil mi? İkinci eşimin kızı. Haram mı? Niye haram olsun ki? Benim evimde oturmuyor ki. Allah diyor ki evlerinizde oturan üvey kızlarınız. Ne yapacağız? Benim evimde değil kendi evinde oturuyorlar onlar. Anladın mı mevzusu işgal noktasını? Yani. Bak çok önemli. Şimdi Allah diyor ki evlerinizde oturan ve evi kendisine nispet ediyor o kocaya. kim Orada hücuru kim geçer Arapçasına bak. Yani hücrelerinizde bulunan, yaşadığınız hücrenizde bulunan. Öyle Güzel. Mi? Şimdi ben onunla niçin evlenmeyeyim ki Aran abi? Sana bir soru Nasıl? soruyorum. Ben o kızla niçin evlenmeyeyim? Aynı evde değiliz. Benim odamda değil. Kendi evinde o kız. Kendi odasında. Niçin evlenmeyeyim? Sorun ne? Bir insan çıksa şimdi sapık dese ki ben evlenebilirim. Bu, bu ayet delil olmaz dese. Neden? Çünkü Allah diyor ki, evlerinizde bulunan eşlerinizin neyi? Kızları. Güzel, benim evimde bulunmuyor ki o. Kendi evinde oturuyor. Ben öyle ara sıra gidiyorum ona. Kendi evi. Benim odam da değil, benim evim de değil. Ne yapacağız? İşte burada muharracın mehracel Galip olayı vardır. İşte biz diyoruz yani, meal okursan, kafana göre ayet okursan, anladığını zannedersin. Halbuki birçok şeyden gafilsindir. Burada muharracun mehracel Galip olayı var. Yani asıl da, Kadın kimle beraberdir? Kocasıyla. Aynı evdedir. Aslında kimle beraberdir o kız? Annesiyle beraber senin evinde. Allah burada galip olan bir şeyin ismini zikrediyor. Çünkü genelde böyledir. Değil mi? Kadın seninle beraber kalır, kızı da seninle beraber kalır. Değil mi? Heh. Senin evindedir yani. değil mi? Allah o yüzden evlerinizde bulunan olayı zikrediyor. Yoksa illa evinde olması şart değil. Yani başka evde oturuyorsa onunla evlenebilirsin kaydısı yok burada. Anladın mı buradaki noktayı? İşte, mekharac, işte bu da böyledir. Nebis sen su dökün dediği zaman oradaki zikettiği o gün galip olan olaydır. Evet. O gün galip olan olaydır. Anlatabiliyor muydum? Muharrajın mekracel galip olayı çok. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki faizi kat kat yemeyin. Sadece bu ayet. Bak bir sürü ayet yok mu faizin haram olduğuna? Yani hadis nasıl yok mu bir sürü? Ama sadece bu ayet. Çok küçük bir faizi yemenin de haram olduğuna delil midir değil midir? Delildir sadece bu ayet bile. Peki bir insan dese ki bu ayet delil olmaz. Neden? Çünkü Allah diyor ki faizi kat kat yemeyin. Ben kat kat yemiyorum. Çok cüz bir şey yiyorum diyor. Yani ben yüz verip 101 alıyorum diyor mesela. Nasıl yapacağız abi? Allah ayette diyor ki kat kat yemeyin. Tamam mı? Ben diyor ki kat kat yemiyorum faizi. Evet. Ne yapıyorum ben? Çok cüz bir şey. Çok küçük bir şey yiyorum ben. Ama faizlik yemesi şey olarak... Yok, şimdi bu ayet bu ayet sadece haram mı değil mi? Bu ayet sadece küçük bir faizin yenilmesine de haram olarak yeter mi, yetmez mi? Onu konuşuyoruz şimdi. Yoksa nas çok o ayrı bir mevzu. Bütün ümmetin icmasına göre bu ayet tek başına tek başına yeter faizin azının da ki da haram olduğunu, değil mi? Bir insan gel dedi ki bu ayet yetmez. Bu ayet delil olmaz. Neden? Çünkü ben abicim Faizi kat kat yemiyorum. Biz de ne diyoruz? Burada da işte muharracun mehrajele galiba. Çünkü Galip da galip olarak faiz nasıl yenir? Kat kat yenir. İşte Allah bu galibiyeti itibar olarak hep zikretmiştir. Kur'an'da böyle ayet çok. Ayatabiliyor yes. muyum? İşte deminki ayet işte. Evlerinizde olan, hücrelerinizde olan hanımlarınızın kızları size haram kılmıştır. Yes. bir diyecek abi o benim hücremde değil. Tamam mı? Yan, yanda oturuyor. Bir arka sokakta oturuyor. Ne bileyim Kayseri'de oturuyor, Ankara'da oturuyor, oturuyor Muatya'da oturuyor vesaire. Ne yapacaksın? Evlenebilecek misin yani onunla? Ümmetin icmasıyla evlenemezsin. Evet. Ama Allah burada kayıt düşmüş. Bir sapık çıkarlar yok abi ben evlenirim. Allah odandakini yasaklamış. Evindekini yasaklamış. Mı? O yüzden ya genel olarak böyle. Şimdi son bir hediye daha verelim onlara başka bir usul Tamam kaydısı <gülüyor> biraz Şimdi bak Erhan abi. Şimdi mantık ve mefhum olayı var fıkıhta. Bu da ayrı bir kaydı. Çok önemli. Mantık, Nass'ın mantuku Mantuk, tat harfiyle, ta harfiyle bu. Nas'ın, nas'ın mantuku, mantuku ve nas'ın mefhumu, mefhumu. Şimdi nas'ın mantuku, herhangi bir nas düşün, bir ayet veya bir hadis, bir tane nas, tamam mı? Bir tane hadis mesela burada, şimdi o hadisin lafzına, orijinal lafzına ne denir? Mantuk denir. O mantıkun tam ters bakış açısıyla bakarsan ondan bir mana anlarsın bazen. Ona da mefhumu denir. Şimdi örnek verelim. Şimdi Eren abi. Çocuğuna diyorsun ki oğlum eğer sınavı geçersen sana oyuncak alacağım. Sana bisiklet alacağım diyorsun. Bak oğlum eğer sınavı geçersen sana bisiklet alacağım. İşte bu lafız var ya oğlum sınavı geçersen sana bisiklet alacağım. Bu lafızlar... Ne Mantık denir. Yani lafzın orijinal hali. Buna mantık denir. Peki bu ne demek Eren abi? Çocuk bundan ne anlayacak? Sınavda başarılı zaman geçersin. Geçersin alacak. Dolayısın Peki geçem zıt tersiyle düşün şimdi. Almayacak. Eğer, almayacak. eğer geçemezsen almayacak. İşte mefhum burasıdır. Ama mefhumun muhalefe denir buna. Fıkı usulünde. Yani geçemezsen almayacağım. Değil mi? Bak Allah Kur'an ne diyor? Eğer siz Allah'a dinine yardım ederseniz ayaklarınızı Allah da size yardım eder, ayaklarınızı dinde ne yapar? Sabit kılar, sizi yeryüzünün halifesi kılar. Yani bu ne demek? Mef zıttından düşün eğer böyle yapmazsanız Siz yeryüzünün halifesi kılmaz. kılmaz. Doğru mu? Şimdi geçelim tekrar başa. Oğlum, bisiklet, oğlum sınavı geçersen sana bisiklet alacağım. Doğru mu? Evet. Doğru. Geçemezsen almayacağım demek. Değil mi? Evet. Ama bu almayacağım, geçemezsen almayacağım lafsı o cümlede var mı Yok. yoksa o cümleden anlaşılan mı? Anlaşılan. anlaşılan. İşte bu anlaşılan olaya nas'ın menfumu denir. Evet. Tamam mı? Mefhumul muhalefet bu demek. Evet. Halbuki sen çocuğuna dedin mi ki oğlum eğer sınavı geçmezsen bak sana bisiklet almayacağım laf lafız olarak kullandın mı? Evet. Ama mana olarak mefhumul muhalefet olarak kullandın mı? Kullandın. Evet. İşte mefhumul muhalefet bu demek. Tamam mı? Evet. Şimdi iki tane nas var. Birisinin mantuku yani orijinal lafzı bu mesele A'dır diyor. Başka bir hadiste de mefhumu yani anlaşılan B'dir diyor. Evet. Hangisini alırsın? Mantuku alırsın. Bak şimdi mantuk. Çünkü şimdi örnek verelim. Şimdi yok. Yok yok bilmiyor bilmiyor. Öyle bilmiyor. <gülüyor> Orayı karıştırma. <gülüyor> tamam mı? Şimdi biz öyle biliyoruz. Bak şimdi bir tane lafız var burada. Laf la lafızda diyor ki diyor ki bak şimdi lafzı orijinal cikrediyorum sana lafzı. Orjinal zikrediyorum. Diyor ki. Ee, diyor ki mesela bu A'dır. Bak bu mevzu A'dır. Evet. tam Lafız böyle. Başka bir rivayet geliyor. Tamam mı? O rivayette bu B'dir demiyor bak. B'dir demiyor. Bir cümle kullanıyor ama o sen cümleden B olduğunu anlıyorsun. Hani şimdi anladığımız gibi var ya B olduğunu anlıyorsun. Peki bu ikilik vayetten. Birisi mantuk, mantukken A dedi. Mantukla yola çıkarak, lafız, lafızla yola çıkarak A dedi. Başka bir rivayette lafızla yola çıkarak B dedi. Hangisi alınır? Mantuk öncedir. Mantukla mefhum, çatışırsa mantuk mukaddem. Çünkü mantuk asıl lafızdır. Mantuk asıl lafızdır. Tamam mı? Mantuk lafzın asıldır. O yüzden mantuk mukaddemdir. Şimdi... Bu mezheplerin, yani bu üç mezhebin su dışında başka bir şeyle abdest alınmaz dedikleri böyle bir lafız var mı? Yani böyle bir mantık var mı? Böyle bir lafız var mı ayet hadislerde? Su dışında başka bir şeyle abdest alınmaz, şey e, necaset giderilmez. Var mı böyle bir lafız? Yok. O zaman bunlar lafzın orijinallerinden almamışlar bunu. Evet. Neyinden almışlar? Lafzın mefhumundan almışlar. Nedir o mefhum? Anladım. Allah Resulü demiş ki bunu suyla yıka. Bunlar ne çıkarmış bundan? Ha suyla yıkalıyorsa o zaman ben suyun dışında de, alamazsın. De, de. O zaman bunlar lafızda böyle bir şey yok ama manadan bunu anlamışlar. De. Şimdi ama biz lafızda bizi destekleyen bir şey getiriyoruz. Nedir o işte mesela işte o ayakkabıyla yürüyüp mesela işte pisliğin bulaşmasından soran sahabeleri Allah Resulü ne diyor? Ondan sonra gelen onu temizle. Bak laf sen ne diyor? Suyun dışındaki başka bir şeyin temiz olacağını temizleyeceğini lafzen söylüyor. Şimdi bir hadisin lafzıyla başka bir hadisin Manası, bizim verdiğimiz kaideyle bir hadisin mentukuyla başka bir hadisin mefhumu çelişti. Hangisi itibarı alırız? Lafzın orijinali, hadisin zahiri orijinali bizi ilgilendirir aslen. O yüzden mantukla mefhum çatıştı. Onlar mefhumla aldılar, delillendirdiler. Biz mantukla geldik. Bizim mantık onların mefhumuna mukaddemdir. İzâ ta'aradul mantuk mu'al mefhum kuddimel mantuk. Alel-mefhum. Bu kaydedir. Mantukla mefhum çatışırsa, mefhum şey, mantuk, mefhum'a mukaddemdir. Vallahu Allahu alem ve sallallahu aleyhi ve sellem mübarek adan Rebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen. Çok uzattık.